Hvala. Gün 18 Mart Cuma. Yıl 2016, ay 3, gün 78, Kasım 132. 1437 Hicri Cemaziye'l-ahir 9, 1432 Rumi Mart 5. Çanakkale Zaferi 1915. Koca Karesoğunun sonu. Kırlangıç fırtınası. Günü tarihi Yaşlılar Haftası. 18-24 Mart tarihleri arasında Yaşlılar Haftası olarak kabul edilen haftaya girilir. Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılı Yaşlılar Yalı ilan edildi. Bütün yaşlılara sağlık ve sabır diliyoruz. Günün Sözü Yaşlıların güneşe olduğu kadar sevgiye de ihtiyaçları vardır. Victor Hugo Büyük Saatli Marif Takvimi Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer ile birliktesiniz. Günaydın. Bugün Ömer Madra yanımızda yok, hafif bir soğuk algınlığı dolayısıyla yarın başlayacak olan dinleyici destek haftası öncesinde biraz dinleniyor. Ama biz buradayız, yarın da sabahtan itibaren... Dinleyici Destek Haftası'nın ilk saatlerinden itibaren aslında Ömer Madra radyo mikrofonlarının başında olacak. Bugün e, biz yayına devam edeceğiz. Ferhatin'le beraber burada Açık Radyo'nun Tophane Stüdyoları'nda e, kaldığımız yerden haftanın son açık gazetesini bitirip e, Dinleyici Destek dönemine e, haftasına devrimizi yapacağız. Bugün itibariyle. Çaldığımız parçanın ismini de hemen söyleyelim. Pounding Song of the Chorus of Bystanders. Güney Rodezyalı seyirciler Korosu korosundan Dövme şarkısını dinledik. Rodezya'dan e, gelen bir folklorik albümün e, içerisinde yer alan bir parçaydı. Neden dinlediğimizi Eduardo Galea'nın açıklıyor.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 Çok alçak gönüllü bir yaşam projesi vardı. Eğer Eğer yapabilseydim diğer gezegenleri fethederdim. Enerjisi daha beşikten geliyordu. Biz dünyanın ilk ırkıyız. Ne kadar çok dünyaya iskanı açarsak bu insan ırkı için faydalı olacaktır. Afrika'nın en zengin adamı Elmaslar Kralı ve altın madenlerine giden yegane demir sahibi Cecil Rhodes çok açık konuşuyordu. Yeni toprakları ele geçirmemiz gerekiyor diye açıklıyordu. Böylece aşırı nüfusumuzu oraya gönderecek ve oralarda fabrikalarımızın ve madenlerimizin ürünleri için yeni pazarlar bulacağız. İmparatorluk her zaman söylediğim gibi bir mide kaldırma olayıdır. Rodez eğlenmek için pazar günleri havuza bozuk para atar, zenci hizmetçilerinin onları dişleriyle çıkarmasını seyrederdi. Ancak hafta içindeki günlerini başkalarının topraklarını yutmaya adardı. Bu doymak bilmez adam doğal bir hak olarak zencilerin ellerindeki toprakları el koyarak ve sömürge, sömürgecilik rekabeti içinde Boers adı verilen diğer beyazları kovarak İngiltere'nin haritayı İngiltere'nin haritasını 5 misline çıkardı. Üstlenilen görevi daha ileriye taşımak için derme çatma biçimde toplama kamplarını icat etmek gerekti. Almanlar bunları önce Naimpia'da sonra da Avrupa'da ...daha mükemmel hale getireceklerdi. İngiliz, Konsekitarluların kahramanlıklarına duyulan saygının bir göstergesi olarak... ...iki Afrika ülkesinin adı Rodezi olarak değiştirildi. Her zaman Emre Amade, Rudyard Kipling onun mezartaşının metnini yazdı. AYNALAR Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sal Yayıncı. Evet, bir zamanlar dünyanın en zengin adamlarından biri olan kişinin verilen, e, isminin verildiği ülkenin, Orada yaşayan insanların şarkılarıyla başladığımız çık gazetede günün tadihine bakalım şimdi de. 1915 yılında bugün Çanakkale Deniz Harekatı'nda e, önemli bir gelişme oluyor. Birleşik Donanma Çanakkale Boğazı'ndan ağır hasar görerek geri çekilmek zorunda kalıyor. 1965 yılında bugün ise insanoğlu ilk kez uzayda yürüyor. Sovyet kozmonot Alexei Leonov dünyadan 2171 kilometre yükseklikte ...Volkskot-2... E, ...Volkskot-11 özür dilerim... E, gün doğumu adlı uzay aracından... ...çıkarak... ...20 dakika boşlukta kalıyor... ...ve bu e, insanoğlunun ilk uzayda yürüyüşü... ...olarak tarihe geçiyor... ...2000 yılında bugün ise... ...Suriye ve Türkiye arasında yaşayan... ...Suriye ve Türkiye'de yaşayan... ...ve akraba olan 573 aile... ...iki ülkenin anlaşması sonucu... ...sınırı geçerek ilk kez bayramlaşıyorlar... ...böyle bir durum da söz konusu... ...2000 senesinde... Ama içinde bulunduğumuz durumda da benzerlikler, anlaşmalar yok değil. hani 2011 yılında başlayan iç savaş aynı zamanda bir ilki yaşamamıza neden oldu. Ee, 2011'den beri devam eden iç savaşta bugünlerde bir ilki yaşıyoruz. 5. senesini deviren Suriye iç savaşında ilk defa Esad ile AKP hükümetinin tepkisi bir olaya benzer bir şekilde gerçekleşti. Kontrol ettiği 3 bölgede oylama yapan PYD'de Suriye'nin kuzeyinde federasyon ilan etti. Esad yönetimi federasyon ilanının hiçbir yasal sonucun olmayacağını belirtti. Reuters'a konuşan ancak isim açıklanmayan bir Türk Dışişleri yetkilisi ise Ankara'nın Suriye'nin ulusal bütünlüğünü savunduğunu tek taraflı federasyon ilanının ise geçerli olmayacağını vurgulamış. Neredeyse aynı şeyleri söylüyorlar. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan da yapılan bir açıklama var. Savaştan zarar görülen Suriye'de özerk yönetimleri tanımayacaklarını söylemişler Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da. Durum bu. 2000 senesinde sınırın açılarak insanların bayramlaşmasına izin verildiği tarihten tam 16 yıl sonra iç savaş içerisindeki Suriye'de yine trajik bir şekilde bir ilk yaşanıyor ilk defa. Esat rejimiyle Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti e, Benzer bir Tutum almışlar PYD'nin dün yapılan e, Özellik açılamasının ardından e, Bir başka haberse Ankara Kızılay'da Pazar gecesi düzenlenen ve toplam 37 kişinin Ölümüyle sonuçlanan saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri TAK adlı örgütün üstlenmesi e, Bu Bu Yaklaşık 5 gün aradan sonra üstlenilmiş örgüt tarafından bu saldırıda yapılan açıklamada gerçekleştirdiğimiz eylemlerde savaşın kaçınılmaz bir sonucu olarak sivil kayıpları yaşanmıştır, yaşanmaktadır diyerek de sorumluluk kabul etmediklerini de açıklamışlar. Ve daha fazla saldırının yapılacağını da söylüyor bu örgüt. Dün İstanbul'da da bir olağanüstü hal durumu vardı. Özel Alman Lisesi güvenlik gerekçesiyle Dün eğitim verdiğini duyurdu. Okul yönetimi de durumu doğrulayarak sadece e, o gün özgü güvenlik nedeniyle okulun kapalı olduğunu belirtmiş. Güvenlik te tehditler nedeniyle aynı zamanda. Ankara'daki Alman Büyükelçiliği ile İstanbul'daki Almanya Başkonsolosluğu da dün kapalıydı. Beyoğlu'ndaki Başkonsolosluğu'nun kapısına Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun ciddi bir uyarı sebebiyle tedbir amacıyla kapalıdır yazısı Asılmış. Bu duruma İstanbul Valiliğinin tepkisinden bahsediliyor. Yapılan yazılı açıklamada bazı yabancı ülke temsilciliklerinin teyide muhtaç duyumlarına dayalı ve yetki kurumlarına itibara geç geçmeden tedbir geliştirmeye çalıştığı kamuoyumuzu e, olumsuz etkileyebilecek tasarruflarda bulunduğu görülmektedir denilen diplomatik bir dille bu durum e, tepkiyle karşılanmış. Evet, meclisteki konu ise dokunulmazlıkların kaldırılması. Başbakan Ahmet Davutoğlu bütün milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıralım diyen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun talebine yanıt vermiş. Hodri meydan demiş. Parti ayrımı gözetmeden tüm dokunulmazlık dosyalarını meclise getirelim diye konuşmuş. El Cezire'nin dediği bilgiye göre de Başbakan bu önerisini önce konuyu e, öne, bu önerisi öncesinde konuyu geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmüş. Uzun zamandır seçim öncesinde çok uzun zamandır hatta tartışılan dokunulmazlıkların kaldırılması tartışması daha da hararetlenmişe benziyor. içinde bulunduğumuz günlerde HDP Batman milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında ise dün kentte toprağa verilen Çiyager Kod PKK militanı Cihat Türkan'ın cenazesine katılıp konuşma yapan iki milletvekilliğinin ne aynı zamanda Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış. Bunun haberi var. Detaylarını bu yarım saat içerisinde verebiliriz belki. Isparta merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ PDY bu PDY paralel devlet yapılanması oluyor. Bunun kısaltılması. PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen zanlıların arasında eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan İbicioğlu'nun da bulunduğu 14 kişi tutuklanmış. Bu özetle Ee, gelişmeler bu şekilde özet olarak e, biraz daha detayına değinecek olursak bakalım neler oluyor kısa vaktimiz var dar alanda kısa paslaşmalar yapmak zorundayız dar zamanda çünkü önümüzdeki yarım saat içerisinde WWF iletişim müdürü e, Özgür Gürbüz e, yayına, yayınımıza konuk olacak ve 10. yılına giren Dünya saati uygulamasını ve Türkiye'deki enerji politikasına ve iklim değişikliği ile alakalı olarak ufak bir sohbet gerçekleştireceğiz kendisiyle. Biraz önce okuduğum özetlerin biraz daha detaylı halini bu yarım saat içerisinde okuyabilmemiz mümkün olacak galiba. İlk haberimiz Suriye'nin kuzeyinde federasyon ilanı ve bunun buna karşı verilen tepkiler. Suriyeli Kürtlerin siyasi hareketlerinden biri olan PYD, eee PYD öncülüğünde bir araya gelen ve Arap Süryani ve Ezidi grupları içeren kongre Suriye Kuzey Suriye Federasyonu'nun kuruluşunu ilan etmiş. Ancak Suriye hükümetinden ilk açıklamada herhangi bir federal yapının tanınmayacağı ifade edilmiş. Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre diye yazıyor Teynim 4'te. Suriye hükümeti ise kararın hemen ardından yaptığı açıklamada federalizm ilanının resmi ya da siyasi bir etkisi olmayacağını belirtmiş. Suriye haber ajansı Sana'ya göre Sana'ya konuşan bir Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Federalizm kararını ülkenin toprak bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu ve kararın tanınmayacağını söylemiş. Muhalefet örgütlerinden de tepki var. Muhalefet örgütlerinden Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu da SMDK, belirli bölgelerde farklı bir yapı kurmak Suriye halkının iradesine aykırıdır diyerek federalizm ilanına karşı çıkmış. PYD eş başkanı Salih Müslim ise federal yapının Suriye devleti için kalmaya devam edeceğini söylemiş. Müslim federalizmi görüşmek üzere görüşmelerde görüşmeleri resmi bir heyet göndermeye de hazır olduklarını ancak Cenevri toplantısına davet edilmediklerini kaydetmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tepkisi var. Mark Toner, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Suriye'de herhangi bir otonom yapıyı tanımayacaklarını belirterek federalizme karşı çıkmıştı diye yazıyor T24'ün haberinde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise... Suriye hükümeti ve muhalefetin federal yapıyı geçiş kararı almasını halinde bunu destekleyeceklerini söylemiş. Bu Rusya'nın kararı biraz daha Esad rejimine bakıyor galiba. Türkiye'den ise şöyle bir durum var. Açıklamam var. Milliyetin tek taraflı federasyon ilanını kabul etmiyoruz başlıklı haberinde. Reuters'a konuşan ancak ismi açıklanmayan bir Türk Türkleşişleri yetkilisi Ankara'nın Suriye'nin ulusal bütünlüğünü savunduğu tek taraflı federasyon ilanının geçerli olamayacağını söylemiş. İsmi açıklanamayan, açıklanmayan bir dış yetki, dış işleri yetkilisi Suriye'nin ulusal bütünlüğünü savunduğunu ve tek taraflı federasyon ilanının Ankara'nın Suriye'nin ulusal bütünlüğünü savunduğu ve tek taraflı federasyon ilanının ise geçerli olmayacağını söylemiş. Dışileri yetkilisi ismini vermek istemeyanı Suriye'nin hükü Hükümet çektiği ve idari yapısı Suriye halkının tüm kesimleri tarafından yeni bir anayasa doğrultusunda belirlenecektir. Bunun dışında tek taraflı tasarrufların hiçbir geçerliliği olmaz diye konuşmuş. Suriye'deki federasyon ilanının e, durumu ve tepkileri bu şekildeydi. Türkiye'ye dönecek olursak Ankara'da pazar gecesi düzenlenen ve toplam 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı Çürdistan Özgürlük Şahinleri TAK adlı örgüt üstlenmiş olacaktır. Örgüte bağlı internet sitesinden yapılan açıklamada saldırıyı Seher Çağla Demir komutasında bir birimin yaptığı ifade ediliyor. Ancak sayı ve diğer isimler konusunda ayrıntılaya girilmiyormuş. Birden fazla bombacı olduğu söyleniyordu hatırlarsınız yayınların haberlerde. Ayrıca saldırının Cizre'de yaşananların intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiği ve aslında güvenlik güçlerini hedef aldığı da belirtilmiş yapılan açıklamada BBC Türkçe'den okuyorum ben de bunu. Birimimiz hedefine yöneldiğinde yapılan polis müdahalesi sivil kayıplarında olmasına yol açmıştır diye bir açıklama yapılmış. Bu kayıplardan dolayı üzüntü ifade ediliyor fakat eylemlerin süreceği de belirtiliyormuş. Kayıplardan dolayı üzüntü ifade edilen metinde aynı şekilde şunlar da yazıyor. Gerçekleştirdiğimiz eylemlerde savaşın kaçınılmaz bir sonucu olarak sivil kayıpları yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Türkiye'deki Türk yaş Diye devam eden bir paragraf var, bir parçam var. Türkiye'de yaşayanlar bilmelidir ki faşist diktatörlük yerle bir edilinceye kadar hiç kimsenin yaşamı güvence altında değildir. Hem üzüntüyü belirseden belirsen hem de e, sivil ölümlerinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen gayet saçma e, bir açıklama yapılmış. Dek, e, detaylar da belli değil. Kaç kişinin öldüğünden, eylemi kimin gerçekleştirdiğinden ve bunun gibi detaylardan da bahsetmeyen bir açıklama yapılmış terör örgütü tak tarafından. Durum böyleydi. Türkiye'nin genelinde özellikle İstanbul ve Ankara'da büyük bir tedirginlik hakim. insanlarda... çeşitli mesaj gruplarında dolaşan uyarılar ve rivayetler var. ve bu uyarılar ve rivayetlerin üstüne de Almanya'dan yapılan Almanya Başkonsolosu tarafından yapılan açıklama ve Alman okullarının okulun kapatılma Alman kapatılması vardı. Bir günlüğüne Doçavelle bu konuyu ele almış. Almanya'nın Ankara'daki Büyükelçiliği vatandaşlarına terör uyarısı yaparak Büyükelçilik İstanbul Başkonsolosluğu ve Alman Lisesi'nin bugün kapatıldığını açıklamış. İstanbul dün kapatıldığını açıklamış özür dilerim. İstanbul Valiliği de kararı eleştirmiş. bunu da detaylarına biraz değinecek olursak. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier. Berlin'de yaptığı açıklamada Türkiye'deki Alman temsilciliklerinin somut terör tehdidi nedeniyle kapatıldığını açıkladı diye yazıyor Doğu Çevre'le de Steinmeier. Dün akşam geçtiğimiz geçtiğimiz günün akşamı oluyor bu güvenlik birimlerimize Türkiye'deki Alman temsilciliklerine karşı terörist saldırı hazırlığı, hazırlığı içerisinde bulunulduğuna dair çok somut ve çok ciddi alınması gereken bazı işaretler ulaştı açıklamasını yapmış. Bunun üzerine de Ankara'daki Büyükelçilik, İstanbul'daki Başkonsolosluk ve her iki kentteki Alman okullarının kapatılması kararı alınmış Steinmeier bunu söylüyor. Bu gerekli bir önlemdi çünkü Alman vatandaşları ve bu temsilciliklerde çalışıp öğrenim gören insanların korunması şu anda öncelik taşımaktadır, öncelik taşımak zorundadır diyor. Alman kuruluşlarında güvenlik önlemlerinin de arttırılacağı açıklanmış. Böyle bir durum söz konusu. İstanbul Valiliği de kararı eleştirmiş, İstanbul Valiliği, Alman Lisesi ve Almanya Başkolsolosluğu'nun güvenlik nedeniyle kapatılmasını eleştirmiş, valilikten yapılan yazılı açıklamada kararın güvenlik birimiyle irtibata geçilmeden alındığı belirtilerek, ülkemizde bulunan bazı yabancı ülke temsilciliklerinin teyide mutluğaç duyumlarına dayalı olarak yetkili kurumlarla irtibata geçmeden tedbir geliştirmeye çalıştığı ve kamuoyumuzu olumsuz etkileyebilecek tasarruflarda bulunduğu görülmektedir. Halkımız sadece yetkili mercilerin yapacağı resmi açıklamalara itibar etmesini kaynağı ve amacı kuşkulu, sansasyonel ve ga gayri ciddi haber ve söylentilere dikkate anlamalarını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Diye bir açıklama yapılmış. Bakanlıktan da 21 Mart e, uyarısı da varmış. Anlandı İşleri Bakanlığı internet sayfasında Türkiye seyahatleriyle ilgili güvenlik, Uyarıları başlığı altında yapılacak son yaptığı son güncellemede Alman vatandaşlarının terör tehdidi nedeniyle uyarmış. Açıklamada 13 Mart'ta Ankara'da 17 Şubat'ta Ankara'da yine e, ve 12 Şubat'ta İstanbul'da Sultanahmet'in düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak ölenler arasında Almanların bulunduğu da belirtilmiş. Böyle bir durum söz konusu. Düşünün. E, Devam eden bir haber var Doğçeveli'nin haberinde. Alman Lisesi ve Göte Enstitüsü'nün de kapalı olduğu söyleniyor. Ee, Dışişleri Bakanlığı sayfasından daha önce yapılan açıklamalarda Suriye ve Irak sınırına yakın kentler özellikle Diyarbakır, Mardin, Cizre, Silopi, İdil, Yüksekova ve Nusaybine ise gidilmemesi tavsiye edilmişti. Bu hatırlatılıyor. Durum bu şekilde ee, Alman Yıl'ın e, yaptığı uyarılar, Alman Konsolosluğu'nun yaptığı uyarılar ve ardından gelen tepkiler de böyleydi. Bir de dokunulmazlık e, mevzusu var. Bundan da çok kısaca bahsedelim. El Cezir'in haberinden aktaralım. Davutoğlu'nun dokunulmazlık önerisi 2.3'te hodri meydanmış. Biraz geç de olsa. E, Başbakan Davutoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıralım önerisine almıştı. Hodri meydan hiçbir parti ayrımı gözetmeden mecliste bekleyen bütün dosyaları devreye sokalım demiş Davutoğlu şöyle konuşmuş gelin dokunulmazlıkları hep birlikte kaldıralım hiçbir parti ayrımı gözetmeden mecliste bekleyen bütün dosyaları devreye sokalım madem meydan okudunuz gelin ben de hodri meydan diyorum demiş AK Parti'nin çekineceği bir şey olmadığını söylemiş parti ayrımı gözetmeden tüm dokunulmazlıkların dosyalarını meclise getirmeyi önermiş Şu an mecliste bekleyen 500 dosya olduğunu söylemiş. Anayasaya bir geçici madde ekleyerek şu anda meclise intikal eden bütün fezlekelerle alakalı dokunulmazlıkları tek amlede kaldıralım önerisinde bulunmuş. Bu teklifimiz kabul edilirse önümüzdeki hafta gerekli adımlar atabiliriz diye de konuşmuş. Bu çağrıma tüm partilerden cevap bekliyorum demiş. eee yaptığı konuşmasında Ahmet Davutoğlu muhalefet partilerinde olumlu bir görüşü vardı daha önce söylemiştik biz bunu şeklinde yapılan açıklamalarda da vardı ee, ve çeşit açılan soruşturmalar da var bundan da kısaca bir bahsedelim Ee, yine Cezire'den aktıralım Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen ve PKK'nın Sur sorumlusu olduğu söylenen Çiyager Kodu adlı militan Cihat Türkiye'nin cenazesi dün memleketi Batman'da defnedilmiş. HDP Siirt milletvekili Besime Konca ve Batman milletvekili Mehmet Ali Aslan ile yaklaşık 200 kişi cenaze törenine katılmış diye yazıyor. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından istenen e, bu milletvekili dokunulmazlıktın kaldırılmasına örnek olabileceği düşündüğüm bir haber gibi duruyor bu. Törene katılan HDP'li Aslan burada yaptığı açıklama e, konuşmasında şu an konuşmakta zorluk çekiyoruz çünkü maalesef çocuklarımızı yakıyorlar, infaz ediyorlar. Dün iki kadın arkadaşımızı katlettiler. Her türlü ahlaksızlığı, vicdansızlığı halka yapıyorlar. Buna rağmen şehitlerin ailesi babası yine son son şehitler, babası yine de son şehitler olsun diyor, son ölenler olsun diyor şeklinde bir açıklama yapmış HDP'li Aslan'da. Bu haberin e, gazetelerde yer almasının ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP'li Mehmet Ali Aslan hakkında soruşturma başlatmış. E, bununla alakalı olarak da Batman Cumhuriyet Savcılığı aynı zamanda bu cenazeye katılan Mehmet Ali Aslan hakkında açtığı soruşturma kapsamında aynı cenazeye katılan HDP Sirt Milletlikili Besime Konca'nın hakkında da Örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatmış. Doğan Haber Ajansı'ndan aktarılıyordu bu haberde El Cezir'in internet sitesinde. Bir diğer taraftan tutuklamalar ve soruşturmalar da devam ediyor. Bir diğer tarafta da, da devam ediyor. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Isparta, İstanbul, Antalya, Trabzon, Uşak ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış dün. Uyut gazetesinin tansistesinde olan habere göre sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlardan Ali İhsan A Hakkın, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmış. Ama savcılıktaki soruşturmaları sorguları tamamlanan Eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan İbicioğlu, eski rektör yardımcıları Profesör Doktor Süleyman Seydi, Profesör Doktor Hüseyin Akyıldız, Profesör Doktor İskender Akkurt, eski rektör danışmanı Ali Yavuz, örgütün Ege Bölge İmamı olduğu söylenen kişi, Osman Demirhan, iş adamları Bedir Ayhan ve Özcan Pınarcan'ın da bulunduğu 16 işbirli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişler. Mahkemeye çıkarılanlar arasında e, Profesör Doktor Hasan İbicioğlu ile birlikte eski rektör yardımcıları, Süleyman Seydi yine profesör, Profesör Doktor Hüseyin Ak Yıldız ile üniversitenin eski bilgi işlem daire başkanı e, Halil Karakoç ile eski rektör danışmanı Ali Yavuz gibi isimler tutuklanmışlar. E, eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İskandar Ak Kurt ile Eşref Çoban ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. An itibariyle 1 2 3 3 profesör Ve 5'in üzerinde de e, üniversite çalışanı tutuklanmış gibi duruyor. 2 üniversite çalışanı ve aralarında iş adamları e, Ege bölge imamı olduğu söylenen kişi, kişi de tutuklanmış gibi duruyor. E, Isparta merkezi 6 ilde yürütülen soruşturma kapsamında. Aynı zamanda bu soruşturma kapsamında Haklarına gözaltı kararı verilen 56 şüpheden 52 gözaltını alınmış Daha önce adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 15'i de tutuklanmıştı Diye bir haber var ee, Haberlerimizi bu şekilde özetledik Bir de son olarak gazetelere bakalım isterseniz Artından kısa bir ara verebiliriz Bugün gazetelerde neler yazıyor Ömer olmadığı zaman Yaptığımız e, ritüellerden bir tanesi bu Buyurun dokunun denilmiş denilmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Başbakan Davutoğlu'nun parti ayrımı gözetmeden 56 fezdikenin hepsini devreye sokalım demecine yer vermişler. Sürpriz bir çıkış olarak değerlendirmiş Cumhuriyet Gazetesi bunu. Hemen altından da, hemen altında da eee Chris Stephenson'la Londra'daki ilk sabahında görüşmüşler. çantasında HDP davetiyesi var diye 25 yıldır yaşadığı Türkiye'den sınır dışı edilen akademisyen eee Chris Stephenson'la. Londra'daki ilk mülakatını Cumhuriyet Gazetesi gerçekleştirmiş. Kızgınım ama ama daha berbat şeyler yaşayanları düşününce buna hakkım yok diyor. Pınar Örünç yaptı mülakatında. Pınar Örünç'e verdiğim mülakatında Chris Hoca bunları söylemiş. Aynı zamanda eee sınır dışı edildikten sonraki ilk dersinde bilgisayar üzerinden öğrencileriyle yapmış. Onun da görüntüleri öğrencileri tarafından paylaşılmıştı. Aynı hodri meydan sözü, buyurun dokunun olduğu gibi, hodri meydan sözü taraf gazetesinin manşetinde de var. Burada da aynı şeyler söyleniyor. Muhalefetin dokunulmazlık resizliğini gören Davutoğlu, hodri meydan, gelin hep beraber bütün dokunulmazlıkları kaldıralım, 506 dokunulmazlık fezlekesinde meclise getirmeye hazırız demiş. Taraf de bunu manşete çıkarmış. Yarına Bakış gazetesinde Almanlar alarm verdi diyerek dün yaşanan olağanüstü hal durumundan bahsediliyor. Davutoğlu'nun dokunulmazlık çıkışına muhalefetten destek geldiğinden bahsediliyor. YDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışılırken Başbakan'ın yaptığı açıklamada üç partinin de sıcak bu sürpriz çıkışa sıcak baktığından aynı şekilde bahsediliyor. Özgür Düşünce gazetesinde gene aynı şey, konu manşette. Dokunulmazlık resizleşmesi akşama kadar dokunulmazlıkların meclis tüm dokunulmazlık dosyaları meclise gelsin demiş. Akşama kadar süre tanımış başbakan muhalefete. Muhalefet şartlı destek vermiş. En fazla fezleke demir taşınmış. HDP lideri Selahattin Demirtaş meclis feshedilmiş durumda. Böyle bir ortamda bizi meclisten atsan ne olur? Atmasan ne olur demiş. 113 milletvekilinin dosyası bulunuyormuş HDP'nin eee 267 CHP'nin 134, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'nin 40, MHP'nin 14 fezlekesi varmış. En fazla fezleke İl 9 adetle Demirtaş'a gitmiş. Bu da Özgür Düşünce Gazetesi'nin manşetidi. Hükümet gazetesi bomba valiz, bomba valizi otobüsle geldi denilmiş. Ankara'daki saldırının detaylarına değiniliyor. biraz magazinel bir fotoğraf kullanılmış haberde. Dokunmazlıkların hepsini kaldıralım. Ee, açıklaması Zaman Gazetesi'nin, Kayıımlı Zaman Gazetesi'nin manşetinde de var. Haber Türk'te de Hodri Meydan denilmiş. Neredeyse herkes aynı başlığı kullanmış, konuyu kullanmış. Dokunma hamlesi denilmiş Milliyet Gazetesi'nin manşetinde meydan okudu denilmiş Yeni Şafak gazetesinin manşetinde dokunulmazlık resmi üzerinden tamamını imha edeceğiz diyen Erdoğan'ın kucağında bir çocuk tutarkenki fotoğrafını koymuşlar galiba çocuk uyuyor akşam Alman usulü terör diyerek Almanya'ya yüklenmiş manşetinde Angela Merkel'in altına koyduğu fotoğrafıyla beraber teyit edilmeyen bilgiyi dayanmak Dayanarak dün elçilik Elçiliklerine kilit vuran Almanya yarattığı psikolojik Algıyla terörün amacına hizmet etti diyerek Almanya'yı terörle Suçlamış ee, Büyük bir iddia bu akşam gazetesi Muhtemelen e, Türkçe bilen Almanlar da okuyordur bu gazetenin neler yazdıklarını İlginç ee, Biraz büyük bir suçlama ee, Star gazetesinde Terörist vekilleri kapana kısıldı Denilmiş Farklı bir açıdan ele alınmış Dokunulmazlığı anayasa değişikliği teklifi halkın değil terör yanında saf tutan vekilleri köşeye sıkıştırmış Davutoğlu. Hiçbir çekincemiz yok derken gözler muhalefetin samimiyet sınavındaydı denilmiş Saygı Gazetesi'nin manşetinde. Son olarak Sabah Gazetesi'nde de korku lobisine piyasa tokatı denilmiş. E, terör örgütleri ve kaos çıırpıkanlarına en güzel yanıtı piyasalar vermiş. Piyasa'lar cevap veriyor zaman gazete, Sabah Gazetesi bunu manşetten duyuruyor. Dolar 4 ayın dibinde borsa uçuyor faiz tek haneye indi. her şey yolundaymış hiç merak etmeyin böyle diyor sabah gazetesi de her neyse e, gazetelerin manşetleri bu şekildeydi şimdi kısa bir ara verelim aranın ardından söyleşimize özgür gülbüzle yapacağımız olan Ufuk ufak sohbetimize başlayalım. Açık Gazete Wilson Pickett Hey Jude cover'ını dinledik. Wilson Pickett 1941 yılında bugün doğmuştu. Amerikalı R&B rock and roll ve soul şarkıcısı, söz yazarı ve vokalist bugün dünyaya gelmişti. Bu vesileyle kendisine de bu Hey Jude ile beraber bir günaydın deme fırsatı bulabildik. Evet, stüdyoda bir konuğumuz var. Programın başında da bahsettiğimiz gibi WWF iletişim Müdürü Özgür Gürbüz Bugün Açık kastede hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkürler merhabalar Merhaba bugün Dünya Saati üzerinden Başlayacağımız konuşmamızda Aslında biraz daha ileri boyutlarında Konuşabileceğimiz Türkiye'deki enerji Politikaları ve iklim değişikliğinin Dünya üzerindeki gidişatı üzerindeki konulara da Değinebilme fırsatı Bulabileceğiz ama Ön planda olan konumuz Dünya Saati Etkinlikleri bu sene onuncusu Dünya saati etkinliğinin iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için düzenlenmiş dünyanın en büyük çevre etkinliklerinden biri. Dünya saati yüzlerce kentte milyonlarca insanın bir saatin ışıklarını kapatarak küresel iklim değişikliğine dikkat çektiği dünya saati 2007 yılında Avustralya'da başladı. Ve WWF'in organizasyonuyla kısa sürede 7 kıtada 150'den fazla ülkeye ve 7000'den fazla kente yayıldı. Yakından da takip edebilme fırsatı bulduğumuz etkinliklerden bir tanesi bu. Geçtiğimiz senede iklim içinin de doğrudan e, katılımıyla beraber Ortaköyde düzenlenen bir e, ufak buluşmayla beraber bu etkinlik e, gözlemlenmişti. Bu sene 10. yılı. Evet, geçen sene e, sokağa da böylece çıkıp e, Asla beraber bir anlamda kutlamıştık. Evet. Ee, belki çevrecilerin yılbaşısı bile denebilir bu etkinliği Çünkü işte Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan başlıyor. Herkes kendi ülkesinde saat 8.30'da 9.30 arasında bir saatin ışıklarını kapatıyor. Ee, o yüzden de hani yılbaşı gibi aynı. Ee, yavaş yavaş biz önce Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı, oradan işte Çin'i görüyoruz. Daha sonra Türkiye'ye geliyor. Evet. Ee, bu yıl 10.sı 10 yılı doldurmuş bir etkinlik. Aslında çok basit e, bir şey yapıyor. Yani İklim değişikliği sorununu, sorunun farkında olduğunu söyleyen insanlar ışıklarını kapatarak evlerinde bir saat boyunca ben bu sorunun farkındayım diye aslında yetkililere, ilgililere mesaj gönderiyorlar. Yani bu sorunun çözülmesini istediklerini, endişelendiklerini belki gösteriyorlar. Ama 10 yıl içerisinde öyle şeyler oldu ki bir çevre etkinliğine dönüştü. Şimdi mesela Türkiye'de de biz çok fazla sayıda okulun o bir saat için etkinlikler planladığını Öncesinde işte çevreyi, iklimi konuşmaya başladığını biliyoruz. E zaten bizim isteğimiz de bu. 60 artı diye bir logomuz var. Orada insana bazen merak ediyor artı nedir diye. 60 aslında 60 dakikayı gösteriyor. O bir saatlik etkinliği. Ama amacımız o artıyı yapabilmek aslında yıl boyunca. İklimi düşündürebilmek, bu sorunun farkında olmak. insanların iklim için bir şeyler yapıyor olmasını sağlamak. işte size dünya saati diyoruz. 19 Mart yarın... Sekiz buçuk, dokuz buçuk arası tüm dünyada e, ışıklar kapatılacak. Onu bir fırsat bilin, bir başlangıç noktası kabul edin. Belki hayatınızı değiştirebilirsiniz. Belki bu konuda çalışmaya başlayabilirsiniz. Tercih sizin. E, enerji tasarrufuyla mı başlarsınız? İşte bisiklete binerek mi? Arabanız yerine daha çok bisiklete binerek mi devam edersiniz? Yoksa mesela uçağı hani listeden çıkararak mı yaparsınız? Ya da tüketim toplumu. Bu da iklimi aslında dolaylı ama ciddi bir şekilde etkiliyor. Belki de alışkanlıklarınızı, tüketim alışkanlıklarınızı değiştirerek iklim değişikliğini durdurma konusunda siz de elinizi taşın altına koyarsınız. Bizim amacımız, aslında umudumuz evet. bu. Ee, bir yandan da aslında bir konsensusa işaret ediyor bu. Hani Paris'te bir konsensus çıktı ya, e, iyi kötü herkes artık çok geç de olsa işte bu iklim değişiyor. Bir buçuk dereceyi, hani mümkünse bir buçuğu ama ikiyi kesinlikle geçmeyelim dediler. Kağıt üzerinde anlaşmanın anlaşmasına varıldı. Aynen, evet. Aslında bilinenin bir anlamda işte i̇lanı en sonunda ilanı oldu. Ya bu da biraz aslında onu gösteriyor. Çünkü işte hükümetler, kurumlar sadece bireyler değil. Yani bir sürü şirket binalarını kapatıyor. işte anıssal yapılar. Yani Türkiye'de belki yani sayabiliriz de Boğaz Köprülerinden Galata Kulesi'ne. Bu sene ilk kez katılan Efes Antik Kenti'nden. Uçusar Kalesi'ne o da bu sene ilk kez ışıklarını kapatacak. Ben sayayım istiyorsanız son 5 yıl içerisinde Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, küçük su Kasrı, Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesi, İzmir Saat Kulesi, Sultanahmet Camii ve Ortaköy Camii gibi anıtsal yapılar kampanyaya katılmıştı. Evet ya bu giderek de artıyor. Şimdi işte İzmir'de İzmir Saat Kulesi geçen sene baş kapattı. Bu sene devam edecek. Çanakkale'de Truva Atı e, sembolik bir önüm var. Aynı zamanda Çanakkale tabii Saat Kulesi. ...bunlar katılıyorlar ve İstanbul dışında da çok yerden artık talep gelmeye başlıyor. Alanya Kalesi'ni sayabilirim mesela önemli yerlerden bir tanesi. Bu da aslında başka bir şey gösteriyor. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada aynı şey var. İşte Big Ben, İngiltere'de, Eyfel Kulesi Paris'te, Sidney Opera binası. Bütün bu sembolik yapılar aslında bir anlamda hükümetlerin, devletlerin de... ...evet iklim değişikliği hani bir, bir sorun evet. ve bunun farkındayız dediğini gösteriyor. Evet, evet. Mesele son adımda. Ee, nerede buluşacağız... Hangi ortak çözümü yapacağız? O da işin diğer tarafına kalıyor aslında. Biraz da politikacılara, siyasetçilere ve müzakerelere kalıyor. İkili müzakerelere. Talep etmeye kalıyor bir yandan da. Benim en fazla ilgimi çeken noktalardan bir tanesi dünya saati etkinliğinde. Bu etkinliğin okullara da taşınması. Okullarda da etkinliklerin düzenlenmesi. Yani bir şekliyle yetişkinler okudukları haberlerden daha önceki bilgilerinden karşılaştırma yapabilecekleri verilerden ve kendi anılarından bu durumu içinde bulundukları zamanı karşılaştırabilme fırsatı buluyorlar ama gençlerin çocukların böyle bir karşılaştırma şansı olmuyor yani birçok şu anda yaşayan kişi genç olarak adlandırabileceğimiz benim jenerasyonumda içinde bulunan ve benden öncekilerin de içinde bulunduğu jenerasyon iklim değişikliği nesli olarak da nitelendiriliyorlar ama bu Konunun e, gerçekliğin, bu gerçekliğin, bu duyarlılığın okullara taşılması da e, oldukça e, büyük bir önem taşıyor. Bu seneki etkinlikte mesela Doğa Koleji, e, yanlış söyleyelim, yanlış taraftar etmiyorsam Doğa Koleji de aynı şekilde bu etkinlik içerisinde yer aldı. Ya aslında birçok okul var. <gülüyor> hani i̇şte, tek tek saymaya kalkarsam tamam. mutlaka birini unuturum. Ama mesela Darüşşafaka'da o akşam özellikle. <gülüyor> hani yatılı okulların böyle de bir avantajı var. E, çevre konusunda ciddi etkinlikler planlıyorlar. Yani ...biz her tarafta olamıyoruz ne yazık ki çok... ...han sayıda kişi bu kadar şey yanıt vermemiz mümkün değil ama... ...İstanbul dışındaki okullar da çok buna katılıyorlar. Evet. Ve bir, bir şeyi zaten çok istiyorduk bu kampanya yapılırken... ...biz bu bahane yaratıyoruz aslında insanlara. Yani doğayı düşünmek için, iklim sorunu düşünmek için, çevreyi düşünmek için... ...bir açık kapı bırakıyoruz. Özellikle okullar onları kendi istedikleri gibi hani dolduruyorlar... Bir dünya günü gibi veya 5 Haziran çevre günü gibi e, dünya saati de, evet. dünya saatin olduğu günde aslında bir vesile oluyor. Bir tarih yaratılıyor. Burada da okullar, Aynen. kurumlar ve aynı zamanda bireyler de, bireylerin katılımı önemli kendi katılımlarını gerçekleştirebilecek eylemlere de dahil olabiliyorlar. E, kendi eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Evet, Geçen sene bir üniversite Ağrı'da e, tamamen kampüsün ışıklarını kapattı. Geri sayım evet. yaparak. inanılmaz ya yani. hatta e, o kadar şeydi ki görüntüler... Bizim uluslararası'nın da tabii dikkatini çekti, WWF'nin uluslararası'nın. Yani koskoca bir kampüs kendi başına organize oldu ve bütün kampüsün ışıklarını öğrencilerle beraber kapattılar. Şimdi umut verici kısmı da bu, kendi baştan organize olan kurumlardan bahsediyoruz. Aynen, evet. Yani zaten her tarafı hani yetişmek o kadar kolay değil. Ama biz gerekli lojistik desteği gerekirse veya bilgi desteğini veriyoruz. Zaten bunu özellikle sosyal medya hesaplarımızdan yaklaşık 2-3 haftadır yapıyoruz. Hani bir yandan iklim değişikliği, dünya saatini tanıtmaya çalışıyoruz. Bir yandan da iklim değişikliğini anlatmaya çalışıyoruz hı hı. sorunu. Çözümleri de özellikle konuşmaya e, gayret ediyoruz ki bu çok önemli. Yani iklim değişikliği evet bu sorun. Dikkat çekiyoruz, farkındayız. <gülüyor> Ama bir yandan da ne yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım. Çünkü özellikle de şu anda hani Mart ayındayız. Nisan'da imza açılacak Paris anlaşması var. Bir metin var elimizde. Onun bir yıl içerisinde e, umuyoruz ki işte 55 ülke tarafından... Ki seri gazı emisyonlarının %55'ine neden olan 55 ülke tarafından imzalanması lazım ki hayata geçsin. Evet. Aslında böylece kritik bir yerde duruyoruz. Yani bu dünya saati 10. yılının da ötesinde belki bu, bu anlamda çok önemli bir yer tutuyor. Yani talep etmeye bakıyor bu işler biraz da. Ya daha doğrusu daha da fazla. Ama bir yandan da düşündüğümüz zaman açık gazetede en fazla konuştuğumuz ve tartıştığımız noktalardan bir tanesi. Dünyanın gidişatında ve ülkenin gidişatında baskıldığında e, o kadar fazla olay oluyor ki. Endişelenebilecek o kadar fazla e, olayla karşılaşılıyor ki. iklim mücadelesi ve bunun içerisinde bulunan çevre mücadelesinin yapılan tartışmaları medya üzerinden gözlemlenebileceği gibi biraz geri plana düşmeye başlıyor. Ee, belki de bunun aslında neden geri plana düşmediğini de bu şekilde açıklayabiliriz. İçinde bulunduğumuz bu e, olağanüstü durumların temel sebeplerinden birisi de küresel değişikliğinin ortaya çıkmasında yer alan e, sebepler olarak diyor, duruyor. Tüketim alışkanlıkları mesela bunlardan bir tanesi olsa gerek galiba. Bir diğer taraftan fosil yakıtların kullanılması ve bunun paylaşılamaması gibi durumlar. Ama yani bunu konuşmanın ne derece önemli olduğunu da açıkçası ben hala merak ediyorum kendi açımdan. Bu içinde bulunduğumuz olan olağanüstü durumlarda hala iklim mücadelesi ve iklim için harekete geçmenin neden önemi var? Yani Bir kez her şeyden önce yani diğer politik sorunları belki birkaç yıl içerisinde çözebilirsiniz. Evet. Ama hani öyle bir senaryo kuralım. Hani bir güzel bir dünya düşleyelim İyimsel bir sene. Bir sene iki sene içerisinde dünyadaki tüm savaşların bittiğini düşünelim. Ama elinizde hala iklim sorunu olacak. Yani siz e, diğer sorunlarla ilgilendiğinizde aynı zamanda keşke hani iklim sorununu da çözebiliyor olsaydınız. E, o zaman gerçekten de mucizevi bir şey olurdu. Diğer diğer sorunları evet bir politik bir zeminde çözme şansınız var. Hani dünya iki tane büyük dünya savaşı atlattı. Ve bunları ...barışla sonlandırmayı başardı ne kadar... hani ...acı e, günler geçirse de... ...ama bu iklim değişikliği sorunu ne... hani ...gözden e, kaçmasında... ...ne de yok olması neden oluyor... ...o yüzden de bizim... ...her ne koşulda olursa olsun... ...bu sorunu konuşmamız zaten, zaten birbiriyle de ilgisi de var... ...yani evet. işte bu... E, ...tüketim toplumunun yayılması... E, mate, ...biraz materyalistik yaşam... Belli işte biz petrol, kömür ve doğalgazan, fosil yakıtlarından bahsettik. Onları elde etme savaşıyla beraber aynı zamanda aslında diğer e, işte e, ürünleri elde etme savaşı da bunun beraberinde geliyor. Bunların hepsi birbirine bağlı. Eğer siz e, daha az tüketen, e, daha çok üreten bir toplum yaratırsanız, kendi kendine yeten toplum yaratırsanız zaten belki bu çıkar savaşları, çatışmalar da azalacak. Evet, yani iklim sorunu devam ettiği müddetçe göçler, çatışmalar ve savaşlar da içinde bulunduğumuz durumdan da görüleceği üzere devam edecek gibi duruyor. Somut örneklerle hem ülke içerisinde hem de ülkenin dışındaki durumlarla karşı karşıyayız. Da bunların daha fazlasını göreceğiz. Daha da göreceğiz. Evet. Yani eğer bu sorunlardan korkuyorsanız veya işte kaygı duyuyorsanız ki mutlaka öyledir. Hani göçlerden, savaşlardan, insanların sınırlı kaynaklar için birbiriyle savaşmasından iklim sorunu... Eğer çözülmezse bunları körükleyecek bir şey. Evet. Demek ki yani bunu göz ardı etmemiz lazım ama tabii medyanın hani eee durumu her şey çok şey Türkiye için bambaşka zaten hani şiddetle ilgili bir sorunumuz var. <gülüyor> Artık futbol maçlarına kadar yansımış bir şiddetten bahsediyoruz. Evet. E, farkında değil bunun ama bu hani bu kültür yerleşmeye başladı. E, elbette ki hani bunların hepsi birbirleriyle ilişkili ama bence birini öne çıkarmak çok kolay değil. Haliyle gündem Bir gün iki gün bir şey öne çıkartabilir bir konu ama iklim konusu her zaman çözülene kadar en azından orada duracak. Gazetecilerin belki biraz daha farklı bakış açısıyla bunları değerlendirmesi gerekiyor. Evet ben bir de bu sona yaklaşırken Paris'teki iklim değişikliği ile alakalı yapılan tartışmaların arkasından gelen tartışmaların diğer tartışmalarındaki görüşünü de merak ediyorum. Evet. Türkiye'nin imzalaması ya da dahil olması gereken bir anlaşmanın e, mevzu bahis olduğu bir dönemden geçmiyoruz. Belki kapalı kapılar ardında bir şeyler tartışılıyor. Ama bu e, kamuoyu tarafından paylaşılan bir bilgi olarak e, medyada ve diğer e, yok, organlarda evet. yok. E, nereye doğru gidiyor bu gidişat peki? Bu Paris anlaşmasının sonrasında. Evet. ya Paris'ten sonra hani bir anlaşma çıkmasında WWF tüm dünyada aslında e, iyi bir gelişme olarak kabul ettik. ki evet. Öyle gerçekten de. Çünkü hiçbir şey olmayan bir noktadan bir şey olan bir noktaya Somut, geldik. Somut Evet Olur, bir tane sağdan. metnimiz var. İşte hani bizim yıllarda söylediğimiz bakın bir buçuk derecenin küresel ortalama yüzey sıcaklıklarının bir buçuk dereceyi geçmesinin iki dereceyi hele özellikle de sınır derece kapasıyla geçmesinin bir felaketlere zincirine yol açacağını en sonunda bir metne koyabildik. Aslında trajik ama <gülüyor> bu siyasi metne girmiş oldu. Tabii ki bunun Bu kötü demek mümkün değil. Bu olumlu bir gelişme ama şimdi arkasını doldurmak lazım. Çünkü ülkelerin verdikleri niyet beyanları yani seri gazı emisyonlarını indirmek için Paris'te önerdikleri rakamlar belli. Bunlar bizi ne ikiye ne de bir buçuğa asıl istenen noktaya e, götürmeyecek. Demek ki ülkelerin bir beyanlarını iyileştirmeleri lazım buna Türkiye'de dahil. İki e, bu anlaşmayı bir an önce imzalayıp hayata geçirmeleri lazım. İkisinden de vazgeçemeyiz. Yani iki tane ciddi gündemimiz var ve bunun içinde işte 22 Nisan'da başlayan bir süreç var. Evet. Bir yıl boyunca bu metin imzaya açılıyor. Herkes artık hani gerçekten bu iklimi düşünüp düşünmediğini gösterecek. Aynı Kyoto'ya benzeri bir süreç aslında bu. Daha önce de mesela hatırlarsınız Amerika Kyoto'ya önce imza atıp ama taraf olmamıştı. Ve o yüzden de hani hiç bu işe girmemişti. Evet. Şimdi de herkese çok olumlu gözüküyor. 195 tane ülke bu anlaşmanın arkasında durdu. Şimdi o 195 imzayı görmemiz lazım. Artı bu ülkelerin taahhütlerini de iyileştirmelerini istememiz lazım. Özellikle herkesin ülkesinde çok fazla yapacağı iş var. Türkiye'de bu taahhütleri iyileştirmek lazım. Bunun için de işte aslında demin konuştuk medyanın... Bu konuyu biraz ele alması, ön plan ön planı çıkarması ve araştırması lazım. Yani ne oluyor? Bu anlaşmayı imzalıyor muyuz, imzalamıyor muyuz? E tabii Türkiye'nin yani gündem sadece neredeyse bir iki konuyla e, geçip gidiyor. Yani meclise gelmesi lazım bu anlaşmanın eninde sonunda. Onay alması lazım, imzalanması lazım. imzalansa da sonra taahhütün iyileştirilmesi lazım veya öncesinde hatta. E, tüm bunları tartışma zemini e, bile olmayan bir durumdayız şu anda. Yani, bunları tartışmak ve konuşmak gibi. lazım. Evet, aynen. Ee, bakalım yakın zaman içerisinde de göreceğiz. Ee, ben son olarak da şeyi sormak istiyorum. Geçtiğimiz sene Ortaköy'de insanlar bir araya gelmişlerdi. Dünya Saati etkinliği için. Ee, ben de oradaydım. Ee, bu sene böyle toplu bir etkinlik yapılacak mı? Bununla alakalı bir duyuru var mı? Yok bu yıl böyle bir plan yapmadık. Hı hı. Biraz da e, mevcut koşullar nedeniyle Öyle. açıkçası. E, o yüzden de hani biz kendimiz e, bir noktada e, Dolmabahçe'de olacağız. E, bu sene Dolmabahçe'de karşılayacağız dünya saatini. Oradan birçok yapıyı görebiliyoruz. Çünkü boğaz Boğazköpleri kapatıyor. Dolmabahçe saat kulesinde ışıklar kapanacak. Dolmabahçe caminin ışıkları kapatılacak. O yüzden biz orada olacağız ama kimseye bir çağrı yapmadık. İşte özel koşullar nedeniyle. Ama herkesi evlerinden, kurumlarından o gün çalışıyorlarsa eğer, <gülüyor> dünya saatine katılmaya davet ediyoruz. Tek yapmaları gereken saat 8.30-9.30 arasında ışıklarını kapatarak İklim değişikliği sorununa dikkat çekmek, bir ışık tut aslında bir ironi de var orada. Hani ışıkları kapatarak geleceğe bir ışık tutmak yani bir bir saatlik karanlıkla. Tabi arkasından da e, gerçekten o bir saati iklim sorunu, çevre sorunu düşünerek ve gelecekte neler yapabileceklerini e, planlayarak geçirmelerini rica ediyoruz. Evet. Bir gün 11 saat ve 31 dakika sonra gerçekleşecek olan bir etkinlikten bahsediyoruz. Aynı zamanda web sitesi de mevcut. Dünyasaati.org sitesi üzerinden de bireysel katılım ya da kurumsal katılım başlığı kategorileri altından aynı şekilde katılımınızı gerçekleştirdiğinizi duyurabiliyorsunuz. Bu çok önemli. dünya Dünyasaati.org'a girip mesela şu anda bizi dinleyenlerin hemen adını soyadını yazarak... Ee, katılımda bulunması çok önemli. Böylece iyi kötü kaç kişinin hani bu e, şeye katıldığını, etkinliğe katıldığını da görebileceğiz. O yüzden onların, onu da rica ederim. Dünyasaati.org'a Hemen girip e, oradan katılım yapıp sonra da sosyal medya hesaplarından bunu paylaşırlarsa evet. çok seviniriz. Evet. Çok teşekkürler Özgür Gülbüz. Biz teşekkür ederiz. E, bugün Açık Gazetede Dünya Saati uygulamasından e, etkinliğinden bahsettik. WWF'in Türkiye üzerinde ve dünya üzerinde gerçekleşecek. Yedi kıtada, yüz elliden fazla ülkede daha doğrusu, yedi binden fazla e, kente yayılan e, dünya saati etkinliğinde iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek zorunda dikkat çekmek için düzenlenmiş dünyanın en büyük çevre etkinliklerinden biri hakkında konuşabilme fırsatı bulduk. Evet şimdi kısa bir ara verelim. Ardından Sez'in öneğiyle e, gündemimize bakıyoruz. Açık Gazete Seyyare sizin öneğiyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sez Hanım. Merhaba, merhaba. Mer merhaba günaydın. Bugün Ömer Madra stüdyoda yok. Selahattin ve ben varım. Evet, oldu, oldu. Bana kaldınız yani. Evet, Karşılıklı. siz de bize kaldınız. Karşılığında. Siz de bize kaldınız, Karşılıkta oluyor. Siz yok bir kere onun dışında yok. Ömer Madre'de herhalde geçen haftalarda ben böyle yok olmuşum ortadan. Şimdi Ömer Bey'in çok Misille nadiren böyle olmadığı zamanlar oluyor. Evet. Benden bu konuda çok daha da ciddi bir şey var, disiplini var. Yılların getirdiği bir disiplin. O yokken hakikaten boşluğunu doldurmak zor olacak. Ee, zor Bazen rahat. bütün bu ortamda bana öyle ilham veriyor ki heyecanıyla gazetecilik heyetanıyla her şeyden her şeyden önce ee, ve onun dışında bütün e, hala e, ilgisini ve he, şeyini bir anlamda umudunu hiçbir zaman kaybetmeden e, evet. bütün, bir hala ilgilenmeye devam ediyor. Neler yaşadı? Geçmişe bakınca yani, herhalde. Hepimiz gibi ilgilenmeye Ama, devam ediyor zorunlu olarak da bu ülkede yaşayan hayır, birisi olarak. Hayır bunu özellikle söylüyorum. Hı. Çünkü ben etrafımda giderek artan biçimde e, ilgilenmeme Hı. halleri görmeye başladım. İlkesinlik. İnsanlar ha, bir şekilde nasıl burada yaşıyoruz tamam. O zaman e, hayatta kötü yani politik hayat kötü. O zaman ilgilenmeyelim. Umutlukta da yok zaten gibi. Ee, işte ne yapalım gezelim tozalım alışveriş yapalım e, gibi yani imkanlar varsa tabi e, bu şekilde bir hayat geçirelim gibi biraz kendilerini soyutlamak istiyorlar ama maalesef işte öyle bir şansımız da yok aslında. Çünkü artık alışveriş merkezleri de e, çeşitli rivayetlerin içerisine giriyor. Evet tabi yani bir de şimdi tabi için o güvenlik paranoyası ve bütün her yerde şimdi ihbarlar geliyor. Hı hı. İşte ben Ankara'dayım. Bir kere Ankaralıların ruh hali hakikaten hala iyi değil. Bu sefer gerçekten sarsadılar. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Bir kere üçüncü defadır Ankara'da böyle bir saldırı oluyor. Bir o var. Bir onun dışında bu tekrarlanmasının ötesinde herhalde o işte Kızılay gerçekten de herkesin gelip geçtiği yer olduğu için herkesin yolunun düştüğü bir şekilde başlıyor. Kızılay'dan kaçamazsınız yani Ankara'da yaşayınca. Yani oraya gitmeyeyim, etmeyeyim, uzak durayım gibi bir şey ne kadar yapabilirsiniz? Kaç gün bunu kaç hafta sürdürebilirsiniz? soru işareti. Öyle olunca da yani insanlar hakikaten ekraflıktakilerle hep aynı tepkiyi gözlemlediğim için aktarıyorum bunu. Saldırının hemen sonrasından çok giderek kötü olmaya başladılar. Giderek bir moral bozukluğu hakim olmaya başladı. E, atlatamıyor yani insanlar öyle söyleyeyim evet. e, do dolayısıyla e, işte o e, şimdi etrafta dolaşan mesajlar alışveriş merkezlerinden uzak durun işte oraya gitmeyin buraya çıkmayın e, bir süre sonra e, bu bitecek başka bir şey başlayacak yani bu e, maalesef Türkiye güvenliksiz bir dönemin içine gitti kendine kötü politikalarla ve ondan sonra şimdi işin içinden çıkılması çok zor e, mesela birçok insan bu takınlı olduğunu anlamıyordur E, bu e, işte Kürtistan özgürlük şahinleri olarak ortaya çıkan ve saldırı bir üstlenen yapı. E, ben de çok özellikle terör uzmanı değilim. Olmaya da niyetim yok ama benim de okuduğum, e, takip ettiğim kadarıyla e, nasıl bir örgütler yapılanma. E, bunu yıllar önce Kuşadası'nda mesela 2005 sanırım o zaman bir saldırı olmuştu. Belki o zaman da insanlar hatırlarlar diyebilirim. Bir şekilde bu PKK'nın örgüt yapısının dışında, şemsiyesinin dışında oluşturulmuş, PKK tarafından oluşturulmuş. Ama oluşturduktan sonra da hücreler şeklinde işte saklanarak serbest bırakılmış bir yapı olduğu söyleniyor. Yani sonra kendi işte içine yeni insanlar katılmıştır. Mesela 91'li veya ikili bir saldırgandan doğum tarihi bahsediliyor. Evet. İşte bu adı geçen kadın saldırgan Ya, üniversitede öğrencilerimin benim için bir saldırgandan bahsediyoruz. Şimdi yani e, onlara bakıyorum, e, bu olaya bakıyorum. E, nasıl buraya geldik diye de bir tartışmak, anlamaya çalışmak gerek. Bu işi hiç çözemeyeceğiz. E, işte o takım hücreleri Türkiye'nin çeşitli taraflarında şimdi uyuyan hücre olarak ve <gülüyor> uyanmış hücre olarak e, duruyorlar. Ve e, iddiaya göre de işte e, şimdi... Bir takım itirafçılar, bir örgüt içinde yer almış insanlar, i̇şte istihbarat, sızan, e, işte ne kadar güvenilir olduğu da tartışılırsa bu bilgilerin. Ama e, takım mesela işte, e, bu e, örgüt bağının e, tamamen e, emir komuta zinciri içinde değil, daha farklı bir şekilde işlediği e, söyleniyor. Yani tam tersi işte bu örgüt içten bağlarını kopararak, işte yaşasınlar vesaire. Fakat e, arada da bir takım haberleşmeler vesaire oluyor mudur? Nasıl oluyordur? Yani örgütten Şunları bağ kopuyor bir şekilde ama patlatan bombanın da bombaların da büyük ölçüde e, profesyonellik gerektirdiği de bir şekilde ortada Çok, duruyor. Yani bu işte soru işareti. Yani 90'lı 90 yıllarda doğmuş genç bir insan e, birkaç insan bunu veyahut da diyelim daha büyük bir grup Bunu nasıl yapabilirim? Yani evet. Ankara'daki bir şehirden bahsediyoruz. O zaman yani önüne gelen patlacıyı alıp da bunu yapabilir mi? Veyahut da bir önceki saldırgan da çok gençti. Yani bütün bu insanlar bunu nasıl yapabiliyorlar? Bütün bu kapasiteyle tutup o mesela devlet yolu diye bilinen tam bütün o genel kurmaydan bütün o şeye bilet meclisine vesaire binaların bulunduğu O, o noktada normalde yürümek zor. Yani orada çimene bassanız hemen zaten bir polis e, başınızda böyle ileriden şey yapar, işaret eder vesaire. Yani zaten sürekli orada askerler var. E, çok ciddi bir koruma var. E, bütün bunlara nasıl atlatılabiliyor? Yani bu, bütün bunlar muamma tabii ki. Keşke işte mesela mes e, e, IRA ile mesela şeydeki, e, Kuzey İrlanda'daki Real IRA arasında gerçek IRA diye mesela örgüt çıktı sonradan vesaire onun bağlantılarını nasıl bir örgütsel yapılanma ayrılık veya da beraberlik içinde olduklarını bilebiliyoruz fakat ben işte takı bir sürü işte farklı farklı okumaya çalışarak nedir yani ne oluyor anlamaya çalışıyorum gene ortada dediğim gibi güvenilir çok fazla bilgi yok ve ortada dolaşan istihbarat uzmanlarıyla konuşuyoruz zaten bunu <gülüyor> onlardan çok tersliyiz Ve hep işte veya güzel uzmanı olarak karşımıza çıkarılan eski asker kökenli e, insanların çoğu e, politik analiz yapma yetişimden tabii ki de uzaklar. Bunun eğitimini de almamışlar. Alanlarda da çok ciddi e, hep bir e, politika yapma, politik analiz değil de politika yapma eğilimi var. Çünkü devletteki bir takım e, e, Ankara'da da bunları biliyorsunuz maalesef ve gözlemliyorsunuz kişilerle bağlantıları onların da haber kaynakları vesaire olduğu için tamamen onların yönlendirmeleriyle veyahut da kendi o anki politik düşünceleriyle vesaire devlet bağlantılarıyla dediğim gibi ortaya bir yorum koyuyorlar ve ona güvenmek mümkün değil. evet ya yani Bir diğer taraftan evet. bu saldırıların açıklandığı internet sitelerinde asıl kaynaklara bakıldığı zaman da aynı şekilde onlara da güvenmek mümkün değil. Bundan önceki saldırıyı gerçekleştiren Abdülbaki Sömer'in e, ismi e, takın internet sitesinde sönmez olarak nitelendirilmişti. Yani kendi yayınladıkları deklarasyonlarda şeylerde üstlen üstlenme bildirilerinde bile e, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin isimleri doğru düzgün verilmiyor. Verilen fotoğraflar photoshoplu veriliyor. Bunun gibi şeyler de ortaya çıkıyor. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman da insanların tedirgin olmasına neden olabilecek açıklamalarda yapılıyor. Son yapılan Ankara saldırısından sonra yapılan açıklamasında işte bu terör örgütü eee gerçekleştirdiğimiz eylemlerde savaşın kaçınılmaz bir sonucu olarak sivil kayıpları yaşanmıştır, yaşanmaktadır diyor. Ardından da e, hiç kimsenin yaşamının güvence altında olmadığını söylüyor. Yani, yani asıl kaynak problemleri değil bir yandan. E, PKK nın. bir hayır kurumu değildi yani. Şimdi bunu e, hakikaten esne, eskiden de böyle değildi, bugün de böyle değil, yarında öyle olmayacak. Ya yani, Kolombiya'daki sürece mesela parça baktığımızda e, Orada da yani adam kaçırmalar, öldürmeler vesaire son derece ağır şiddet eylemleri söz konusu. Dolayısıyla böyle yapılar, silahlı yapılar. O anlamda işte terör örgütü değil, kavgası saçma sapan dipsiz bir kuyu şeklinde verileceğine, ki işte sahil etkinin de canını alan, cinayete giden yolda işte bu soru vardı. Evet. Bu bitmez bir soru. Çünkü bu akademik dünyada da çözümlenmiş bir tartışma değildir. İşte klasik o 90'larda 2000'lerde konuşulan bir şey vardı. Birinin özgürlük savaşçısı diğerinin teröristi diye. Şimdi bunun da ötesine geçtik. Mesela işte şimdi IŞİD falan gibi kafa kesen örgütler ortaya çıkınca bunların arasında derecelendirme yapma. Yok işte birisi ilk terör örgütü, birisi kötü terör örgütü, biri işte özgürlük savaşı, biri bilmem ne vesaire. E, bütün bunlar aslında bir yandan da devlet şiddeti var. Bundan da bahsedilince o zaman terörist oluyorsunuz. Bir de o çıktı başımıza. Evet. E, şimdi bu silahsız terörist kavramı ortaya çıkıyor. Ya zaten ortada Türkiye'de doğru düzgün akademik çalışma çok az. Yok yani aslında gibi bir şey neredeyse ee, bütün bu silahlı örgütler üzerine. Olanlar, e, yapanlar da ortaya çıkmıyorlar, konuşmuyorlar, kamuoyunun önünde görüşlerini paylaşamıyorlar. Dolayısıyla hiç bilgi kirliliği zaten yaşıyoruz. ya yani Sabahtan akşama kadar işte, milliyetçi bir şeyle işte terör örgütü, terör örgütü dip dip böyle tekrarlayıp duralım. Bu bir şey getirmeyecek Türkiye'ye. Mesela bugün lan veya dün London School of Economics bir tane tartışma vardı. IŞİD'in mühendisleri diye. Şimdi oradaki Londra'daki bu tartışmada IŞİD'in içinde ağırlıklı olarak mühendislerin olduğundan bahsediyor. Mühendislerin yer aldığı da. ve bu neden niye bu mühendisler işte batıda eğitim görmüş veya da işte başka yerlerde eğitim görmüş mühendisler gidiyorlar bu yapılara katılıyorlar. Mesela Pol terör örgütlerinde niye mesela sosyal bilimcilerden var da, şimdi bunu da söylemek ne oluyor? Akademisyenlerimiz <gülüyor> tutuklanmışken bunu söyleyince de yanlış anlaşılmasın. şey söylemeye çalışıyorum, yani oturup da örgütsel yapılar son derece açık biçimde tartışılabiliyor. Ee, ve bu aslında belki de e, Türkiye'nin halinle karşılaştırılınca, çok daha güvenlikli bir ortamın ortası çıkmasına neden oluyor. Bugün mesela Londra mı Ankara mı gibi bir güvenlik bakımından hangisine yönelik tehditler altında daha fazla ve hangisi daha güvenlikli veya hangisinin daha ağır güvenlik önlemleri uygulanıyor göreceli olarak. Ankara'nın her tarafına baktığınızda mesela saldırının gerçekleştiği, gerçekleştiği yer dahil her taraf polis doludur. Her taraf işte eli silahlı, güvenlik gücü dolu. Bunu sık sık görsel olarak önünüzde. Fakat bir bakıyorsunuz işte bu saldırılar <gülüyor> Türkiye'de, Ankara'da yaşanıyor. Yani Açıkça tartışmanın bir zararını kimse görmemiş buna evet. kadar. Fakat üstü kapalı böyle sürekli bastırılarak, sürekli işte hamasetle, milliyetçilikle bunlar maalesef bir yere gitmiyor. Tam tersi mesela IŞİD'le ilgili bugün hiçbir şey yok. Orada da bastırılmış değil olmamış bir tartışma var Türkiye'de. Yapılmayan bir tartışma var. Tamamen kimse ilgilenmiyor çünkü. Türkiye'nin en büyük terör saldırısını gerçekleştirmiş olan bir bahsediyoruz Ankara'da gerçekleşen geçen sene. Kesinlikle seneki. ve Fransa'da işte yeni şeyler yakalandı mesela işte zanlılar yakalandı. Onlardan iki tanesi Türk Türkiye'nin. Buradaki işte geçtiğimiz haftalarda mesela tesadüfen tamamen tesadüfen North Caucasus diye bir site var. Kuzey Kafkaslar diye. O site yıllardır zaten mesela bu Kafkaslardaki terör eylemlerini ve İslamcı terörü takip ediyor. Ve orada işte IŞİD'e katılan, IŞİD'in saplarında olup da Suriye'de ölen Türklerden bahsediyor. Konyalı, Adanalı. <gülüyor> Çocuklar var 15 yaşında mesela ellerinde silah Mesela bu tarafını işini hiç görmüyoruz biz evet. ee, Konuşmuyoruz Doğru düzgün bir dava bile yürümüyor Öte yandan hiç gerçekten yani terörün tesliyle alakası olmayan Olmadığı ayan beyan ortada olan akademisyenler Mesela tutuklandılar yani bunun hakikaten herkesin e, canını yakması Vicdanını acıtması lazım E, tabaası işte e, hocasından bahsediyoruz. Mimarlık'tan hocasından bahsediyoruz. E, ondan sonra şeyden bahsediyoruz. Nişantaşı Üniversitesi'ne atılmış, işine son verilmiş birinden bahsediyoruz. Ya bütün bu e, akademisyenler bir kişi de yurt dışındaydı. O da Türkiye'de olsa tutuklanacaktı. Şimdi 128 kişi e, bir güvercin tedirginliğinde beklemek zorunda kalıyor Türkiye içinde veya dışında. Evet ne? imza atmak ya şimdi bu bildirileri herkesin önüne gelmiştir ee, ben bir süre öncelik işte imza atmayı bıraktım neden çünkü imza atıyorsunuz atıyorsunuz sonu yok yani imzaladıkça <gülüyor> yeni bildiriler geliyor ve etki olmamaya başlıyor diye düşündüğüm için E, ve tam da işte bu noktada tesadüfen yani ben de belki imzacı olabildim. Bazen okumuyorsunuz bile bildiriyi çünkü. E, hatta zaten e, akademisyenlerin hayatında e, beraber oturup makale yazmak bile zor. İki kafanın bir araya gelip. Bil ki bir28 kişi aynı fikirde olsun. E, çok şey, tamamen o arada barış içinde geçiyorsa bu iyi bir şeydir e, diye insanlar bildiriye imza atmışlar. Şimdi Bu bildiriyi savunmak zorunda ve bu akademisyenleri savunmak zorunda kalanlar da her mesela ekrana çıkan, her yorum yapan ama ben bildirinin içeriğine katılmıyorum da falan. Bildirinin ne olduğu hiç önemli değil. ya Bir bildiri bildiridir ve orada gerçekten de zaten şiddete teşviye en ufak bir şey olmadığı gibi dünyanın en mükemmel ve en kapsamlı metni de olması gerekmiyor. Birisi genelde böyle, böyle alıyor bir kişi bu metni yazıyor ve diğer insanlar da dediğim gibi bu döndürüldükten sonra imzalarını koymuş oluyorlar. Evet. Önemli olan bu insanlar orada işte iyi bir şey yapmaya çalıştılar. Yani Türkiye'de çatışma olmasın, savaş yaşanmasın. Birisi şehit, şehit, şehit işte terör örgütü, terör örgütü diye bir dil kullanır. Diğeri de başka bir dil kullanır ama o aslında istenen şey savaşsızlıksa, çatışmasızlıksa o zaman bunların aslında birbirinden farkı yoktur ama bizde işte maalesef şehit şehit şehit e, terör örgütü terör örgütü diye sürekli e, o lafları kullananlar nedense daha çok savaşçı oluyorlar. Barış e, laflarını kullananlar da e, jargonunu kullananlar da ...terörist gibi suçlanıyor gibi bir haldeyiz yani. <gülüyor> evet, Esra Munga'nın da bir açıklaması var işte. Yardımcı Doşan Doktor Esra Munga'nın tutuklanan... Evet. ...üniversite forumunda göndermiş bir mesajı bu. Tüm yıldırmalara ve baskılara rağmen barış arzulayan... ...bizler sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Bizler ve barış etrafında kenetlenmiş herkes... ...ve hepimiz insan haklarına saygılı, kendi hukukuna... ...ve ülkesine uymakla da yükümlü olduğu evrensel hukuk ülkelerine bağlı... ...tam demokratik, bağımsız, eşitlikten ve özgürlükten yana... Kimsenin kimseyi ezmediği çeşitlik içinde birlikte bir yaşamın, birlikte bir yaşamın olduğu bir Türkiye için mücadelemiz yılmadan devam edecektir. Hepinizi kucaklıyorum demiş gönderdiği mesajında. İşte tipik bir terör bildirisi değil ya, bu yani? Evet. Şimdi ya bu Gerçekten bunu terörle ilgili ilgilendirmek ve bu... Gerçekten savunması koruması insanlar, akademisyenler ki en hazırlıksız aslında hapis veya da işte bu tür başlık süreçlerine insanlar yani kendim de e, kısmen o dünyada olduğum için biliyorum. E, tamamen işinde gücünde makale yazıp öğrencilerle ilgilenmek vesaire. Yani çoğu zamanda akademisyenler biraz hatta soyutlanmış kalıyorlar bütün bu politik e, olaylardan vesaire. Ee, ufacık bir ilgi gösterince böyle bir e, Türkiye'de bir şeyler iyi olsun diye adım Akınca bu şekilde e, derin de, parmaklarının arkasını boylamak da çok ağır bir şey. Yani şimdi e, e, 1128 insan arasından e, çoluğu, çocuğu işi, gücü yani o kadar sade insanlar ki bazılarını tanıyorum içimden çok açıyor yani e, bunun bu yapılmaması lazım ve bunları yaparsanız herhangi bir şekilde işte o kanalları bu kadar tıkarsanız çatışma sürecinin de hiçbir şekilde içinden çıkamaz. evet çıkamaz bugün ne yapacaksınız yani bütün Güneydoğu'nun yurtdaki Türk nüfusu öldürecek misiniz yani bu, bu, bu mu çözüm ki iş oraya gidiyor yani toplu ya Cizre'de hala kaç kişi öldü bilmiyoruz bunları tartışmasak o oh ne güzel işte tamam temizlik yapılıyor falan filan çok iyi bahar temizliği falan desek bu dille konuşsak ne olacak ya gerçekten evet. ne olacak yani bu, burada insanların beklentisi nedir merak ediyorum ben yani bu hiç düşünmeden böyle bunlar da işte zaten bu akademisyenler de terörist diyenlerin gerçekten şeyinin gelecek tahayyülünün olduğunu merak ediyorum evet Çünkü işte ne oluyor bir tane gazeteci olduğu iddiasındaki bir adamın teki şey yapıyor mesela bir etki ajanları falan filan diye yazı yazmış. İşte Sivil toplum örgütlerini falan da suçlayan ve mesela tutuklanma gerekmesi olarak bu yazı gösteriliyor. Böyle bir şey hangi mantıkla neyle açıklanabilir bilmiyorum Yani keza e, şey, e, bu, aynı sıklanma gerekçesinde mesela terör örgütü kınanmamış, savunma pozisyonunda olan devlet kınanmış deniyor. Yani devlet e, burada e, zayıf ve zavallı konumda zaten kendi savunmaya çalışıyor ve bu işte kötü akademisyenler de terör örgütünü kınamayarak o zaman nedir? Terörle fikir bağı içindeler tipi birliği içindeler gibi ya bir, bir mantık kılılıyor. Bir de bu olayın terörle alakası olmayan kısmı var. O daha da anlaşılmaz hale getiriyor işi. Ee, yasal bir partinin mecliste e, temsilcileri bulunan bir partinin dağıttığı bildirileri çantasında bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı için e, ülkeden sınır dışı edilen akademisyenlerden de bahsediyoruz bugünlerde. E, ta Tabii ki e, bu arada e, sınır dışı edilen İngiliz e, akademisyen Chris Tuffinson 21 yıldır burada yaşıyormuş evet. mesela. ya yani 90'lı yıllardan bir yana burada. Yani şimdi böyle bir birden birdenbire işte çoluğu var çocuğu var Türkiye'de evlenmiş etmiş. Bu kadar kolay mı bir insanın hayatını üfleyip yok etmek? Hiç olmazsa yurt dışına böyle bir hayatından falan endişe etmiyoruz. Veyahut da o mesela tutuklanamıyor çünkü İngiliz vatandaşı. Şimdi bir de böyle bir çifte standart var. Yoksa o da hemen derdest edilip hapse atılacak Ya bu kadar bir, bu işler nasıl oluyor? Yani hemen ben seni terör örgütü üyesi saydım. O zaman bu Cumhurbaşkanının konuşmalarında da bu arada bugünlerde işte Başbakan'ın konuşmalarında da ve işte bütün o havuz medyası olarak tabir edilen medyanın yönelimi de silahsız terör diye bir kavram icat edip Ee, insanları işte herhangi bir şekilde örgüt bağı olmadan yani şimdi eski yasalar, eski yasalar diyorum. Yani şu an yürürlükte olan yasalara göre, uygulamaya göre bir terör bağınız olması lazım örgütle. bir Yani neyse o terör örgütü. Somut bir bağ olması lazım. Evet bu bağ bazen icat ediliyor. Ama şimdi artık icat etmeye dahi gerek duyulmadan herhangi bir şekilde ya siz efendim şimdi Kürt meselesiyle ilgili bir yazı yazıyorsanız Veyahut da bir şey söylüyorsanız ya bu, bu gidiş de değil, değil dediniz mesela değil mi? Evet. Ya bu gidiş gidiş değil falan tamam o zaman terör suçu işte, size terör suçu alın bu noktaya gidiyoruz. Ee, kaldı ki bu iş sadece Kürt meselesi sınırlı kalmayacağı benzer. biz de işte Doğan e, grubuna yönelik mesela bildiğiniz gibi bir şey çıktı. Ee, o temcit gibi ısıtılan bir onların davası var çok muhalif bir medya olduğu için Doğan grubu <gülüyor> onlara karşı kullanılan bir yakıt kaçakçılığı davası var. Orada da mesela ilk sızdırılan daha iddianame yok orada ilk sızdırılan haberlerde poaş işte bu petrol şirketi hmm. bir örgütsel yapı olarak gösteriliyor ve içine işte bir sürü İstanbul'un şeyin iş dünyasının ünlü ailesinin yöneticisinin de ismi geçen biçimde, Bir, e, örgüt, işte ben hatta dün dalga geçtim, PUAŞ, Beyaz Türk örgütü diye. Fosil yakıtı örgütü. E, e, şey, böyle yeni yeni şeyler, her türlü işte harfleri bir yere getirin. Oradan işte mesela yeni bir şey icat edin ve ondan sonra o örgütün elemanı olsun. PDY var, evet. paralel devlet yapılanması. FETÖ. FETÖ tabii, evet FETÖ örgütü. En dinlerinden e, bir tanesi o. diye. Aslında çok da Ee, ironik tabii yani şimdi bütün bu e, çatışmalar bütün şeylerin kendi arasında e, mesela e, işte hürriyette hiç o FETÖ lafı Anadolu Ajansı'ndan aynen alınıp e, sorgulanmadan kullanılıyordu. Şimdi bakalım POAŞ e, terör örgütü yapılanmasında hürriyet çıkarsa e, burada da tabii acı bir durum olacak şimdi ne olacak herkes birbirinin bu kadar kuyusunu kazarsa e, nereye gideceksin? Evet. Yani bu herkes terör örgütü olarak herhalde şu an AKP'ye oy vermeyen vermemiş olan son Kasım seçimlerinde %50, %50 küsürlük grup oppa <gülüyor> beraber mutlu atıyor olacak. Ben tekrardan bu evet, şeyi müsaadenizle şeye dönmek istiyorum. Ufak bir söylemek istediğim nokta da vardı orada. Bugün dile getirebilme fırsatı bulamadım. Mesela Chris Stefansson'un... Yurt dışına gönderilmesi sınır dışı edilmesi kararından sonra çalışma arkadaşları da çeşitli açıklamalar yayınladılar sosyal medya üzerinden öğrencilerin ve çalışma arkadaşların seni unutmayacak diye benim biraz da bu sinirim bozdu yani her şey bitmiş mi? Hiçbir şey yapılamayacak mı? Bu kararların karşısında herhangi bir şekilde söz söylenecek ya da kamuoyu yaratılmaya çalışılacak bir e, çaba gerektirmeyecek mi zaman içerisinde miyiz? Şu anda bakıyorum devlet sitesi neymiş? Göçkov.tr'de sınır dışı etme kararına karşı yargı yolu başvuru altında sınır dışı etme kararı gerekçeleriyle birlikte diye devam ediyor kararın sonucu itiraz süreli, usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir ve bir şey e, karşı dava açılır temize gidilir deniliyor. Bunun için çaba sarf etmekten e, kaçınılması mı gerekiyor ya da böyle bir durum var mı? Yani şundan bahsediyorum temel olarak. Ne zamana kadar pasif bir şekilde evde durmaktan vazgeçilecek? Arkadaşlarına sen unutulmayacak diye mesajlar gönderilmekten vazgeçilecek. Mesela tabii akademisyenler konusu çok az e, şey yapıldı, gündeme geldi. Bence çok daha fazla gündemde olmalı ve çok daha sarkıcı bir şekilde ele alınmalıydı yani bütün e, bu medya ortamında vesaire. Fakat dediğim gibi işte böyle <gülüyor> kalan medyada da zaten uyum sağlamış <gülüyor> hüküme uyumlu havuz uyumlu medya olarak adlandır, adlandırabileceğimiz bu medyada da e, böyle bir şey yok, çaba yok. Evet. E, do, dolayısıyla işte dışarıdan mesela herhalde pek çok insan baktığında işte zaten konularla da çok fazla ilgilenmeyen ne görüyorlar? işte zaten bunlarda herhalde destek vermişler. Bunlarda bir şeyler yapmışlar gibi düşünüyorlardır. Eee veyahut da konudan haberi bile yok birçok insanın belki. Dolayısıyla bu işte şey yalnızlık belki en kötüsü. Eee veyahut işte bu kriz tafınsının hiç müdahale edilmesi Yani şey değil birçok insanın dediğim gibi umuru değil kimdir o da işte elin İngiliz olarak nelere e, ne yapmış <gülüyor> ne bölücü bir... faaliyetler göstermiş zaten. Bir... Yani bir diğer taraftan da Chris Stephenson, Türkiye'deki bilgisayar bilimlerinin e, öncülüğünü yapmış isimlerden bir tanesi. Yani 20 yıllık bir emekten bahsediyoruz. bir O kadar da öğrenci yetiştirmişti. Yani ben de e, o üniversitede okudum ve Chris hem okul içerisinde hem de okul dışındaki çabalarını da e, bilgisayar bilimiyle alakalı çabalarını da yakından gözlemleyebilme fırsatı buldum. Ki birçok insanda yetiştirmiş bir öğretim üyesinden bahsediyoruz. O kadar da yalnız olmasa gerek eee yalnız olmamalı işte. Zaten Hı. sorun işte e, bütün bunlar neden oluyor? Neden yapılabiliyor? E yapılmasına izin veriliyor. Birazcık sonra da onunla, onunla alakalı eee mesele bu. Yani işte bu, bu, bunlardan mesela dereceli olarak, kademeli olarak e, geçen ülkeler başka terör mesela 11'i sonrası e, Amerika çok daha Güvenliksiz bir yer ha, yer haline geldi buş politikaları sayesinde. E, fakat yani o dönemde de işte akademisyenlerin Amerika'da Ben e, hocalarımın e, bayağı ciddi baskılar yaşadığını hatırlıyorum. Tutuklanan vesaire olmadı gerçi ama. E, ama yani buna direnerek bir anlamda yani bir anlamda çeşitli yöntemlerle vesaire bu e, üzerine üzerlerine e, uygulanan baskıyı bir anlamda e, <gülüyor> işleme hale getirerek e, direnmekle sadece bodoslama üstüne bindirmek olmuyor. E, bir şekilde aştılar. Ee, tabii ki Amerika'nın şartları, demokratik şartları vesaire farklı ama e, herkes Türkiye'den topluca hicret edemeyeceğine göre ki o çok önümüzdeki büyük bir tehlike, müthiş bir beyin göçü türü, kriziyle karşı karşısı Türkiye. E, ben kimi görsem insanlar burada bir gelecek görmüyorlar kendilerine. Yani e, bir şekilde eğitim görmüş, işte gençlerden vesaire parlak bir şey yapabilecek. Türkiye'ye fa farklılık sağlayabilecek insanlar hep göç etmeyi düşünüyorlar. Evet, göç edecekleri yerlerde de onlar canı yürekten bekleniyor mu peki? Hayır yani ben yıllarca göçmen hayatı yaşadığım için kendimi çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, biz, biz çok sıkıntı çekiyorsunuz yani oraya uyum sağlamak yani hep e, bir e, bir anlamda... E, y bir şeye e, akamete uğramış hayatlar haline geliyor. Biz e, maalesef ma ma ma ma hayatınızda e, her şeye yeniden başlamak, kendinizi tekrar tekrar kanıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Hmm. Hem vakit kaybı, hem işte zorluk, e, gurbetçi zaman o laf boşuna e, icat edilmemiş. Sadece işte e, çok imkansız şekilde giden göçmenlerin de değil, her göçmen sıkıntı çeker. Hiç kimse yani dünya vatandaşı gibi bir avuç insan varsa dünyada her tarafta yaşayabilecek büyük kolaylıklar ve imkanlarla o başka bir şey. Ama her göçmen sıkıntı çeker. Evet. Dolayısıyla e, yani bu anlamda biz Chris Stafford'ın da göçmen e, haline düşürmüş vaziyetteyiz. Veyahut da evinden uzaklaştırılan. Mesela ben, içim çok kötü oldu bu akademisyenlerle ilgili. Mesela böyle bir cümle geçiyordu e, Twitter'da. Şimdi aileleriyle vedalaşıyorlar. Ya bunlar çok zor şeyler insanlar için. Yani ailelerini git de bırakıp hapse, hapse boylamak vesaire. E, ve bunu yaşayan çok insan var. Bu akademisyenler son halka. E, ona gelince arkadaşlar gazeteciler vesaire. Yani kademe kademe bu işte tamamen fikir suçluluğu. Benim işte 70'lerden falan hatırladığım teyzem soy Soysağlı'nın mesela zamanında falan böyle işte fikir suçlusu diye bir kavram vardı. Ee, yazar olarak. O da ömrünü e, hapiste bayağı bir geçirdi ve ondan sonra kanser olup öldü. Yani bu sıkıntılar biz yeni insanlara yaşatıyoruz? Evet. Yani tekrar tekrar ve daha güvenliksiz bir ortamımız var. Yani şu an Ankara'da ben daha güvenli miyim? O üç akademisyen hapiste diye. Hayır yok böyle bir şey. Daha güvenliksizim. Çünkü ona bakıp da o bir takım radikalleşmeye meyal gençler diyorlar ki burada benim geleceğim yok kardeşim. O zaman ben gideyim en radikal biçimde şu örgüte bu örgüte ve her türlü örgüt daha fazla güçleniyor. Evet. Katılayım işte terör eylem işte sabah akşam papağan gibi televizyonda insanlar çıksınlar. Terör örgütü, terör örgütü olmuyor yani terör örgütü yani terör yıkadığınız elbette terör ama bütün bunları artık başka biçimde ele alıyor olmalı. Evet, da. Bunu demeyenler de belki biraz önce dediğimiz gibi bu ülkeden çekip gideyim bütün bağımı da tatiller üzerinden kurayım diye de aklından geçiriyor. Ha, bir de yani mesela benim son yazılarımda yani de kendi yazdım diye söylemem ama insanların okumalarını hakikaten isterim. Şu gözüküyor çok açık vaziyette kamuoyu araştırmalarına ve Türkiye'nin son birkaç yıldaki trendine baktığında siyaset tek hücreli bir canlı haline gelmiş. Başkanlık, başkanlık değil. Başkanlık, başkanlık değil. Bununla yaşıyor. Başka hiçbir şey yok. Siz bu ülkenin siyasetini bu hale getirirseniz e, o zaman da hiçbir şeyi çözümleyemezsiniz. devasa sorunlar yaratırsınız. Olan da o zaten. Evet. Evet. Bugün... Yani ne diyeyim benim etrafındaki şu işte üniversitedeyim. Ekrafımdaki gençlere bakıyorum ve üzülüyorum. Yani onlara daha iyi şeyler veriyor olmamız lazım. Kendimizi geçtim artık ben yaşta <gülüyor> diye böyle <Evet>. ağlıyım. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. yani Ama bir yandan da şimdi söylediğimi de e, cevabını buldum. E, Chris Stephenson yalnız değildir. Nokta.com sitesi üzerinden de hem arkadaşları hem öğrencileri hem de dostları hem de bu başına gelenlerin doğru olmadığını düşünen e, yurttaşlar bir imza kampanyasına başlamışlar. Burada da deniyor ki. Biz aşağıda ismi geçenler hocamız, arkadaşımız, yoldaşımız Chris Stephenson'un hakkındaki sınır dış edilme kararının derhal kaldırılmasını kendisinin en kısa zamanda ailesine, okuluna, öğrencilerine kavuşması için ne gerekiyorsa ivedilikle yapılmasını ve bu süreçte uğradığı maddi ve manevi tüm zararların tazmin edilmesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden talep ediyoruz diye de eee yani bir ya diğer taraftan da takdir ediliyor. bu üç akademisyen ediliyor. için de geçerli. Yani bu üç akademisyen de e, onlar da büyük zararı uğruyorlar. Onlar için de hepsi, on, orada bırakılmamalılar. Evet. hiçbir biçimde. E, keza yani dediğim gibi yani bu fikir suçlusu kavramını Türkiye'de ne olursa olsun e, gelmesine direnmek, bunu durdurmak lazım. Keşke 7 Haziran'da büyük bir fırsat eline geçmişti. O zaman bütün bu e, kanunlar e, ki hangi politik görüşteyseniz neyseniz e, kendiniz için korkarak değiştirmesi, değiştirseydiniz ve partiler demek istiyorum yani kendilerine. Benim geleceğin ne olacak korkusuyla? Keşke bir araya gelip o çok ağır, zaten terörle mücadele kanunu değiştirdi. Zaten işte bütün bu ağır kanunlar işte MİT yasasından şeye kadar ceza kanununda değişiklikler yapılmıştı. Yani bunların hep konuştuk yazdık Türkiye'de demokrasi bitiyor dedik. İşte keşke bu değişiklikler yapılsaydı böyle koalisyon da koalisyon. Şimdi ne oluyor? Cumhurbaş Yine bir koalisyon konuşuyoruz ama ne koalisyonu? Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle millet koalisyonu. O da nedir? İşte <gülüyor> şehitlik en güzel mertebedir. Evet. Böyle de deniyor. <gülüyor> ölelim, ölelim. Yani. Mümkün Değil olduğunca mi? ölmemeye çalışarak. Zaten evet mümkün olduğunca öl ölmemeye çalışarak ama ölümün bu kadar güzellendiği bir ortam başlı başına ürkütücü bir ortam. Ö kesinlikle şehitlik, ölüm bilmem ne bunlarla değil yaşamakla, yaşatmakla ilgili konuşuyor olmamız lazım. Evet. Ya yani buna bu da işte bu söyleme de girenmek lazım bu anlarda. Hep mesela beraber ölüyoruz. Beraber öldük falan. Bu iyi bir şey değil. Yani mesela Kürt sorunuyla da ilgili bu söyleme ben çok kızıyorum ve karşı çıkıyorum. Hayır beraber öldük işte Çanakkale'de beraber coin koyun koyuna yaptık. Bu değil. Bu hayatta biz bir şeyler yapalım önce beraber evet. yaşayalım. Ardından tarihinin <gülüyor> hesabını tutmaya beraber bakarız. Evet. Çok teşekkürler. Ee, Görüşmek önüm, üzere. O zaman, hafta, daha iyi günlerde diyelim. Evet, önümüzdeki hafta yayınımız e, dinleyici destek haftasına girdiği için e, bir ufak ara verilecek ama biz sizi gene aynı saatte yani aynı gün içerisinde aramayı düşünüyoruz. Eğer müsaitseniz Açık Radyo'nun girmeci yılının sonrasında. Ben her zaman ve tabii ki e, İstanbul'da da yanında da olmaya çalışacağım ayrıca. Dinleyici destek haftası benim için özel bir hafta çünkü. Tamamdır. Açık radyoyu da yaşatalım mı? Yaşamaktan bu kadar bahsetmek açık radyoyu da iyi bir şekilde yaşatalım hakikaten. Tamamdır efendim. Görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşmek üzere. Seyyare Tez'in öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Cem Çetin Spor Günaydın Cem Bey Günaydın sevgili can Merhabalar <gülüyor> Alışıyoruz yavaş yavaş <gülüyor> Güzel güzel alışmak Güzel bir şey <gülüyor> Ömer Bey biraz güç depolamak için Evde yarın Ve evet. önümüzdeki hafta boyunca zaten Bol bol kendisiyle Baş başa kalacaksınız Açık radyonun <gülüyor> mikrofonlarının başında olacak Ama e, biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam. E, Birçok konu var elimizde. Sizin e, başlamayı düşündüğünüz e, bir öneri var mı? Bir ahadisi var i̇stiyorsan, mı? İstiyorsan ilk e, taşı sen at. Ben devamını getireyim. İlk taşı evet. ben mi atayım? Bizim evet. bu hafta içerisinde konuştuğumuz en önemli spor olaylarından bir tanesi Hidayet Türkoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atanmasıydı. Evet. E, ben de çok şaşırdım. Şaşırmanızın sebebi ne değil, yoksa aynı sebeplerden ötürü mü şaşırıyoruz? Ee, sen neden, siz neden şaşırdınız? Ee, bizim şaşırmamızın sebebi e, Cumhurbaşkanlığı danışmanı e, olan Hidayet Türkoğlu'nun geçmişte e, aldığı cezanın e, böyle bir danışmanlığına engel olabileceğini biz düşünüyorduk. Ama öyle bir şey olmamış. Bir de maaşına ben şaşırdım ama Ömer Madri şaşırmadı. E, 2013 senesinde 20 Mart ceza almıştı hatırlarsınız. Aykırı madde Top, kullanmaktan topic. ötürü. Tabii, tabii doping cezası almıştı. Hidayet Türkoğlu evet dopingli evet. Ee, evet. bir şekilde ya, kanında ee, yasaklı metadon metelone met e, maddesine <gülüyor> rastlandığı için tam telaffuzunu yaptım. Yanlış muhtemelen doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle 20 maç ceza verilmişti. ve Ardından tekrardan gündeme gelmesi de Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atanmasıyla oldu. Yani ee, çok doğru söylüyorsun. Ben de ee... Aynı tepkiyi verdim. Duyduğum zaman e, etrafımdaki insanlarla konuşurken. Çünkü ben e, doping yapan sporculara çok e, sıcak bakmayan bir insanım. Yani, tabii ki e, pek çok insan yani spor içinde e, bir sürü madde kullanılıyor. E, performans artırıcı. Ama en birisi doping değil çıkmak zaten e, çok böyle... E, sık e, sana bir alçıymış. şey değil galiba. ...raslanmış bir şey değil... ...bir de kariyerin sonunda... ...hani böyle bir olaya... E, ...tenicil etmek... ...tabii ki e, hiç de hoş bir şey... ...değildi hidayet için... ...bence kariyerine... E, ...leke e, sürdümüş oldu... ...yakmış oldu bu yanlıştan dolayı... ...ama... E, ...maalesef Türkiye'de ben hep... ...şuna dikkat çekiyorum... ...spor basını yok... ...yani her konuda... E, kitleleri doğru yönlendirecekti. Çen hafta da programı sonuna doğru hatırlarsan Ömer Bey'le evet. bunu konuşmuştum. Ee, ve burada e, bu yayını yaparken benim arzum ve hedefim e, bizi dinleyenleri e, spor konusunda bilinçlendirmek bir e, ulusal yaklaşımdan ziyade mantıklı bir yaklaşım kazandırmak. Ama maalesef e, tabii bunu da kim gerçekleştirecek ya da bu e, kamuoyuna bunu kim kazandıracak? Medya kazandıracak. Ama medyaya baktığımız zaman maalesef e, her alanda olduğu gibi e, sporda da kamuoyunu sağlıklı ve doğru bir şekilde bilinçlendirecek yayınlar pek yapılmıyor. Hep insanların duygularına hitap eden e, yayınlar yapılıyor. İşte toplumun sevgilisi, işte toplumun e, bir tane çocuğu vesaire vesaire. Ama e, işte hidayet örneğindeki gibi yani hidayeti ne istiyaden yani e, Cumhurbaşkanı'na sormak lazım. Yani hangi kriterlere göre e, böyle bir atama yaptınız yani, nedir? Evet. E, e, atama kriterlerini bilmişler. Ben onu e, danışmamalık olarak atadım. Tam atadın ama yani. Mesela bir dedi, açıklama yani. yapılması lazım. Çok uzun boyluydu, çok iyi basket oynuyordu gibisinden bir açıklama yapılması lazım. Neden? Çok, yani en birinde oynamış ama e, yani ben milli takım kariyerine baktığım zaman da e, çok da e, faydalı olduğunu düşünüyorum Yani tam idaretin en birinde kariyerine söyleyecek bir lafımız yok. Yani e, çok uzun yıllar en oynadı. Türkiye'yi temsil etti vesaire vesaire. Dopingi göz ardı edersek. Ama hani böyle e, milli takımı aldı da bu, bir Tony Parker gibi yani Tony Parker Fransa'yı aldı Avrupa Şampiyonu'ya olimpiyatları taşıdı. Bir Dört, Dört Novitski Almanya'ya aldı taşıdı çok uzun yıllar boyunca yani e, bu isimler ülke milli takımlarına çok ciddi katkı yaptılar. Ya da İspanyol Polgazol evet. e, aldı İspanyol takımını üstelik İspanyol takımı da bir sürü yıldız olmasına rağmen aldı taşıdı bir noktaya getirdi. Aklıma gelen ilk isimler bunlar ya da e, Kirlenko içinde, Rus Kirlenko içinde aynı şeyi söyleyebilirim ama Hidayet Türkoğlu milli takımı aldı bir noktaya taşıdı. Diyemem yani e, milli takım performansı hiçbir zaman beklentileri karşılamadı Hidayet'in. Yani ee, Kıstas ama... kıstas e, özür dilerim Kıstas eğer NBA ise e, Mehmet Okur da NBA'deydi. Pardon o... ya o şeydi mi Gezi'ye de katılmıştı. Evet, ya, evet on, onun da böyle yani bir şeyi vardı. Mehmet, Mehmet, mesela ben Mehmet Okur'un duyuşunu Mehmet Okur'un yaklaşımını e, efendiliğine terbiyesini daha takdir eden bir insanım mesela. Efendim geziye ee, katılmış ama gezi eylemlerine katılmış. Ya işte yani herkesin bir, bir görüşü olduğu için. Yani, mesela üniversitemde öğrencilerime de söylüyorum yani bir ders anlatırken bir konu anlatırken Benden farklı düşünebilirsiniz, benden farklı düşünmeniz zaten e, işin gereği ve duası olması gerekiyor, zenginlik olması gerekiyor. Yani benden farklı düşündüğünüz diye ben sizi, e, size kötü notu ve sizi cezalandırırım ve de sizi sustururum. Kendinizi tabii ki ifade edeceksiniz, bu demokrasi, bu zenginliktir. Ama maalesef biz e, bizden farklı düşünüldüğü zaman tahammül edemiyoruz, hemen E, susturmaya kalkıyoruz evet. Bu kırıyoruz. demokrasi anlayışıyla da Pek bağdaşmıyor uyuşmuyor evet. Not kırılıyor Farklı düşünüldüğü zaman galiba e, Kırılıyor ya da e, Ne bileyim öğrenciye kötü gözle bakıyorsun e, Sonra diyoruz ki Gençler niye böyle e, susturulmuş Korkmuş kendini ifade edemiyor e, Kendini ifade etmelerine Biz bir şans vermiyoruz Ya da e, farklı düşünmelerine izin vermiyoruz Bunlar doğru şeyler değil Herkese Bir görüşme hakkı var İstediği şekilde Tabi ki kamu huzurunu tehdit etmeden Kamu huzurunu kamu düzenini bozmadan Herkes kendini ifade etmeli Yanlış ifade ediyorsa Yanlışını göstermeliyiz evet. Yanlışı varsa Doğruyu önüne koymalıyız Yani ben bunun işte bu Kişisel gelişim dediğimiz şeyde bu Ama insanları e, konuşturmazsanız, insanları kendilerini ifade etmesini e, sağlamazsanız insanlar yanlışlarını da fark etmiyor ve o yanlışlarda maalesef yaşamaya devam ediyor. Bunun bedelini de hepimiz bir noktada ödüyoruz diye düşünüyorum ben sevgili Can. Evet, haklısınız diğer konularımızda bu sefer siz söyleyin isterseniz ne var elimizde ee, ama bence çok güzel yani bak hidayet konusu e, fikir bir şey Tabii ikinci konuyu da sen ortaya at ikinci konuyu da ben, bir or <gülüyor> ben mi ortaya atayım <gülüyor> var mı cümleminde yoksa ben yani sana yardımcı olabilirim yani. var gene uzaklaşmayalım istiyorsunuz PSV Aindav'un taraftarlarının yaptığı hareket var ee, Madrid'de Madrid'de yaptıkları evet yani e, futbol taraf Bazı e, çok e, ilginç profildedir yani çok eğitimcisi, iyi eğitimlisi de vardır, e, düşük eğitimlisi de vardır, eğitilmemiş olanı da vardır. Ve bunlar de, böyle deplasman maçlarında bir araya geldiğinde grup e, dinamizmi çerçevesinde e, böyle e, bize hoş gelmeyecek, toplum hiç hiçbir kesim hoş gelmeyecek davranışlar sergileyebilirler. Ee, bu da onlardan bir tane şey. Olaydan da bahsedelim e... istiyorsanız. Madrid'de beraber oldukları sırada bu taraftarlar e, mülteci oldukları iddia edilen sonradan Haluk Levent'in yaptığı e, gönderdiği sosyal medya mesajında Türkiye'den göçmüş olan e, roman vatandaşlar olduğu da söyleniyor. Romanlar olduğu da söyleniyor. Evet. E, mülteci olduğu iddia edilen kişilere bozuk para atan Hollandalı taraftarlar oley diyerek sosyal medyada büyük tepki almışlardı. Dilencilere attıkları paraların ardından yaptıkları bu tezahüratlar. Ben de gördüm. Fakat e, tabii burada e, şunu kabul etmek lazım. Yani o dilen... yani e, Tamam, Hollandalı Perseman taraflarına yapmış olduklarını e, kabul etmek e, doğru bir şey değil ama... E, peki o dilenciler... Yani e, dilenci sorunu nasıl çözeceğiz? İşte e, ben kendi mesela çok rahat söylüyorum. İnsanlar... İstanbul'da da aynı şekilde dileniyorlar. Hatta bazen size rahatsızlıklar rahatsızlık, rahatsızlık şekilde de sizden para isteyebiliyorlar. Tarihin başlangıcından Ama, beri var bu meslek dalı. Yani böyle bir evet. şey olarak da var. yani Bu çözülecek bir problem olarak mı görmek lazım bir yandan da? Yani tabii ki bunu çözülecek bir problem olarak görmek lazım. Yani e, bu insanlar neden dileniyorlar? Ya da bu dilenmeyi önüne geçilebilir mi? Geçilemez mi? E, ben Madrid'de bazen gittikleri gitti, görmüştüm mesela polis bazen kent merkezindekileri topluyor mesela. Topla, toplamaya başladığı zaman da bunların her kaçışıyor kaçışıyordu. E, Görmüştü yani. yani. İstanbul Ondan, Fatih'te işte de bir... benzer görüntüler var. İstanbul'da Sürekli olanı. Da aynı şekilde e, görebiliyoruz. yani e, e, Toplanıldığı bundan... zaman ama bitmiyor bir yandan bakıldığında da. E, bitmiyor tabii yani. E, gerçekten bu insanlar bu dilenciliği e, İşte para ihtiyaçları olduğu için mi yapıyorlar? Yoksa bu meslek kime? Yani para kazanmanın kolay yollarından biliyor. bazen Türkiye gazetelerinde de e, görüyoruz okuyoruz yani ölen bilencilerin bazen serveti hepsi pek çok insanın yani orası ben. bu konunun bence benim benim açımdan ilgilendiren kısmı değil oradaki insanlar böyle bir hayat yaşıyorlar ve burada yapılan terbiyesizlik böyle burada yapılan bir e, kötü bir nokta varsa galiba insanların spor taraftarı olarak gelmiş oraya turist olarak gelmiş insanların bu kişilere para atıp ardından holey demesi. Yani. Ama işte Yani Grup ciddi dinamik ciddi ama ciddi şöyle bir... Çok özür dilerim Cem Sözünüzü bugün çok kestim. Şöyle bir olay da var mesela. Bir seyircinin kalp krizinden öldüğünü haber alır almaz. Dortmund taraftarları hemen pankartlarını, bayraklarını toplamışlar. Tezahatı kesmişler. Borussia Dortmund, Mainz maçından bahsediyorum. Rakip taraftarlar da aynı şeyleri yapmışlar ve 88. dakikaya kadar ııı e, bir şey yapmamışlar. 88. dakikada da Dortmund taraftarları, Liverpool'un artık bütün futbol severlere mal olmuş şarkısı You Will Never Walk Alone. Asla yalnız yürümeyeceksin söylemeye başlamışlar. Böyle bir dinamik de var. Yani spor taraftarı her zaman böyle ezen değil, Aynı zamanda dayanışma ruhunun içerisine girebilen bir şeye de kıvamı da girebiliyor. Tabii. Tabii girebiliyor. Yani şimdi PSV'ye de maalesef kaç kişidir? Ben görüntüle biliyordum. Da meydanda 40 kişi, 50 kişi. Şimdi PSV'nin Hadi diyelim ki 100 kişi olsun ki 100 kişi değil tahminince gördüğüm e, görüntülere göre. E, PSP'nin bu kadar e, düşük bir tarafta taraftan profilü ya yani belki e, 100 binlerle telaffuz edebileceğim bir profili var. Yani bunu e, koskoca e, mal etmek gerekiyor. 100 kişinin 50 kişinin yapmış olduğu davranış bozukluğunu yani. Bu belki günümüz medyası ile de alakalı bir şey. Eskiden de belki bu davranışlar vardı ama sosyal medyada bir konsept olmadığı için çok fazla gazetelere, televizyonlara yansımıyordu. Şimdi e, bir kişinin, iki kişinin yaptığı iş hemen e, sosyal medyaya düşüyor Ve bu anda bir anda fenomen oluyor. Bütün dünya bunları konuşuyor. Ama tabii e, güzel şeyleri hep, e, konuşmak gerektiğini ben düşünüyorum. Mesela senin vermiş olduğun örnek e, ne yazık ki çok fazla popüler olmadı. Ve ne ilginçtir ki E, güzel örnekler e, Fönömen ya da haber olmuyor Kitlelerin ilgisini çekecek Yani kitlelere örnek gösterecek Ama nerede kötü bir şey var Ufacık olan bir kötü bir şeyi Biz öyle bir büyütüyoruz ki Ve kitleniz önüne, e, sanki modelmiş gibi eleştiriyoruz ama Bir modelmiş gibi sanki koyuyoruz evet. Ve insanlar da O kötüyü çok sanki daha kabullen Kabulleniyorlar Yani çabuk kabulleniyorlar evet. e, ben Bu yayın pratikasını da çok karşısında yani çok fazla da bunun için sosyal medya kullanmıyorum sosyal medyada girmiyorum hı hı. Ee, çünkü insanlara doğru şeyler vermek yerine insanlara çok olumsuz şeyler vererek Sanki kin ve nefret bir şekilde körüklemiyor gibi evet, Benzer şeyleri PSV kulübünün genel menajeri Ton Bernbrandt söylemiş. Demiş ki PSV Eindhoven olarak Atletika Madrid maçı öncesinde şahit olduğumuz mültecilere... Roma mültecileri Madrid sokaklarında yapılan davranışlarla kulübümüzün alakası yoktur. Bu insanlara yapılanlar ahlak ve etik kurallarla bağdaşmamaktadır. Kulübümüz bu olayda yer alan şahıslara peşine düşmüş bulunmakta ve kalanmaları için elimizden geleni yapacağız. Görüntülerdeki şahısları bulduğumuzda başlarının ciddi şekilde belaya gireceğini bildirmek isteriz. Bu taraftarlar için stadyuma giriş yasağı olmak üzere çeşitli ciddi cezaların uygulanacağının garantisini verebilirim demiş ve yeniden belirtmek isterim ki demiş böyle insanlar ve böyle davranışların PSV aynı davranışı altında yeri yoktur asla olmayacaktır Hah, bak tabi ki evet. çünkü neden yani e, sen toplumu tepsi eden bir kurumsun ondan sonra amacın yani e, hem eğlendirmek hem eğitimek bir de bir dayanışma sağlamak sporun e, sahip olduğu değerlerle ölpüşen olsunlar bunlar dolayısıyla da kulüp e, de bunlardan tabi rahatsızlıymış ve çok da bilinçli bir açıklama yapmış evet. ve bu açıklamanın da Arkasında durur e, Hollandalılar. Yani tahmin ediyorum ki o taraftarların mutlaka bir yüz resmidi yapılacaktır. Ve bundan sonra da e, PSV Aynon'un maçlarını e, yerini izleme şansları Abi, da olmayacak. Evet diye. öyle bir açıklama yapmışlar ki ben bir arkasında dururum. <gülüyor> Hollandalı olmama rağmen PSV Aynon'la <gülüyor> bağım bulunmamasına rağmen. Ama yani işte böyle bir açıklama da var. Ee, başka bu sefer siz söyleyin lütfen. Bu arada biraz, e, O zaman çünkü e, Fenerbahçe maçına bir deneyelim kısaca. Lütfen. Bilmiyorum maçı izledin mi? Bırak da Fenerbahçe UEFA Kufası. Avrupa Ligi pardon. Hı. Avrupa Ligi Rövaşi karşılaşmasıydı. Ve bir hırba takım yani resmen Fenerbahçe'yi e, yemeye yeme doğru aldı yani. E, maçı izleyen şanslı olmadığını bilmiyorum ama e, Fenerbahçe ilk maçı İstanbul'da 1-0 kazanmıştı. Rövaşi için gitti. Portekiz'de rakibini 4-1 yenildi ve Avrupa macerasını noktaladı. Ama hırvat hakem yani öyle bir hırvat hakem vardı ki yani Braga'nın maçı türü geçmesi, maçı kazanması için elinden gelen her şeyi yaptı. E, maçın başından sonuna kadar çalmış olduğu düdükler, göstermiş olduğu kartlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü'nü türbüne yollaması, maçın en kritik anında e, vermiş olduğu penaltı kararı, gösterdiği kırmızı kart, yani e, hatırlarsanız 2-3 hafta evvel e, Galatasaray Krabzom maçının hakemi vardı. Yani vermiş olduğu kararlarla bütün Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kart diyen. Yani, efendim? Kart diyen hakemden mi bahsediyoruz? Yok, e, boyunca... Evet kart diyen hakemden. Kırmızı kart diyen hakem. Tamam. Kırmızı kart. Günkü yani, hakem e, o gün yani Galatasaray Krabzom maçının hakeminden 5 daha kötüydü yani. Bu kadar kötü. E, e, ben ki çok fazla böyle sinirlenmem ve ben Beşiktaş da söyleyeyim. Ha maçı maç izlerken yani yok bu kadar da olmaz dedim. Yani ne kadar kötü niyetli. Yani sanki talimat almış. Yani Fenerbahçe bu kuzun geçmesin. Hmm. öyle bir talimatla sanki maçı yönetmiş geldi bana Fenerbahçe oyuncular özellikle Volkan Şames oynasoradan gelen eee Zaten ilk sarı kart gördü hemen arkasından da bir ikinci sırrı kart, bir kırmızı kart. Hakime de şöyle bir um, hafif bir fiziksel teması da oldu. Hmm. Tahmin ediyorum ki UEFA'dan bir ceza gelecektir ama e, yani dünkü maç e, gerçekten e, UEFA'ya e, karabileki olarak geçmiştir. Ama yani biz mesela Trabzon-Kalatasaray Trabzon maçından sonra hakemi e, ciddi eleştirdik ve hakeminin belki de kariyeri bitti diyebilirim. yani Mesela dünkü maçtan sonra Hizmet Hakem, Bundan sonra Alpada maç üretilecek mi? Evet üretilecek yani. konuşuyor mu? Pek de konuşmuyor. Ee, ama nasıl bir şey diyecek ya da o ya da cezalandıracak mı bu e, hırvat hakemi? E, bekleyip göreceğiz ama e, Fenerbahçe'ye gerçekten e, yazık oldu. Yani yapmış oldukları yatırım, hedefler e, vesaire vesaire. İşte bir erkek çıkıyor e, sizi mahvediyor yani. Çok evet Futbol adına çok dün akşam e, Braga'daki e, yaşananlar futbol adına kara birlikçi olarak e, değerlendirmelik geliyor bana. Evet e, vaktimizin sonuna geliyoruz belki iyi bir haberle bitirebiliriz bu sefer de benden olsun. E, tamam. Fenerbahçe taraftarları Ankara'da meydana gelen bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Umut Bulut'un babasının maçta anmak için kampanya başlatmışlar. Ee, gün birlik günüdür diyen taraftarlar pazar günü e, Türk Lekom Arena'da oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçında rakip e, takım taraftarlarının stata giriş yasağının kaldırılması için federasyondan e, kaldırılmasını federasyondan talep etmişler. E, dostluk kazansın şeklinde bir karikatür de yayınlamışlar. Deniliyor ki hafta sonu oynanacak olan derbin mücadelesinde tavrımız belli olsun sahada ve tribünlerde omuz omuz olalım beraber olalım deniliyor. E, çok zor çünkü güvenlik, ilgilenlik kurulu genelde bu tür kararları geziyor. Yani federasyonun e, böyle bir yetkisi olmadığını düşünüyorum ben hmm. e, taraf tarih konusunda. E, tahmin etmiyorum yani böyle bir olmaz e, şey olsun. yani Olmaz ama güzel şeyler yani illa maça gitmeleri gerekmiyor ama e, izleyecekleri bir takım aktivite yapacak bir takım aktivitelerle bu birliktelik, bu dayanışma sadece statlarda değil stat dışında da sağlanabiliriz evet. bitirmeden 3 tane bir şey söyleyeyim kısa kısa Tabii. Formula 1'de sezon başlıyor Avustralya Grand Prix'siyle bu hafta sonu bu arada çok ilginç Atleti'de Dünya Salon Şampiyonası, Dünya Salon <gülüyor> Şampiyonası başladı Amerika'da ama Ruslar yok çünkü dopingden dolayı Ruslar mem edilmişti Rusların olmadığı bir Dünya Salon Atletizim Şampiyonası izliyoruz Putin de Rus yetkilileri ee, suçlamış bu konuyla alakalı Kim? Putin doping krizinde Rus yetkilileri suçlamış. Rus ee, sporcuların doping kuralı ihlal etmesinde sorumlu yöneticiler ve antrenörlerde olduğunu söylemiş. Doğru söylemiş Yani çok doğru. Yani sporcu bunu yapmıyor. Sporcuları yönlendiren yöneticiler ve antrenörler var. Putin doğru bir testikte bulunmuş. Yani, e, tabii Danışman olarak sonra... almaz mı Putin? <gülüyor> onlarda <gülüyor> Danışmanlık sistemi yok mu şeyde Rusya'da? Bilmiyorum bilmiyorum yani. Aklıma gelip sorgulamadım ama. Rusya'da da potansiyel vardır, büyük yani. <gülüyor> <gülüyor> Dopingli, <gülüyor> sporcu potansiyeli Rusya'da da var. Onlar da düşünebilirler. Şey yani mukayese edemeyeceğimiz kadar bizimle bir potansiyelleri var adamların. Yani büyük şampiyonları var. Büyük sporcuları var. Bol danışmanlar. Yani <gülüyor> bir de ekonomiyi haberiyle bitirelim. Tabii. Nike, LeBron James'le Ömür boyu sözleşme imzaladı ömür boyu. E, geçen hafta ömür boyu bu spor tarihinde, spor tarihinde ilk oldu e, ve bu sözleşme karşılığında 450 milyon euro'luk bir e, ödeme yapacağı ifade ediliyor. 450 milyon euro mu? Ne yapacakmış ömür boyu? E, işte bu Yıllık 18'ler 27, 27 milyon arası bir yıllık kazancı olacak Leblon James'in. E, tabii şöyle söyleyeyim Nike LeBron James modelinden 2015 yılında ki e, cilosu 360 milyon euro yani savaşçı bir şirket 360 milyon euro kazandırıyorsa sen de şirket olarak o bir 15 milyon, milyon verirsin yani. yani mi? Aynı bence de. <gülüyor> diyerek sözlerimi bitireyim ben sevgili evet. Çok teşekkürler kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta dinleyici destek dönemine girdiğimiz evet. için ufak bir ara vereceğiz ama aynı şekilde irtibat halinde olmaya devam ederiz biz kendi aramızda. Tamam, da. tamam, Görüşmek tamam. Üzere. Kolay gelsin. Gel. Hem Çetin'le Spor. Evet bu haftanın son Açık Gazetesi'nin de sonuna geldik. Ee, Ömer Madre bugün yayında yoktu ama merak etmeyin önümüzdeki hafta bolca sesini duyabileceksiniz. Dinleyici destek haftasına giriyoruz yarın itibariyle ve Açık Gazete ekibi olarak da aynı şekilde ilk bir saat içerisinde Türkiye'nin ve dünyanın gündemini tutmaya devam edeceğiz ve konuklarımız ve Açık radyoyu 20. yılını devirirken Ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağımız başlıklarımız da olacak açık gazetenin hemen sonrasında ama bu haftanın sonuna geldik vaktimiz açtığımız için bir şey çalamıyoruz önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize günaydın günaydın 아체카스테